čekaste Kainat Bugün 9 Kasım Çarşamba Yıl 2016 Ay 11 Gün 314 Kasım 2 1438 Hicri Sefer 9 1432 Rumi Ekim 27 Fırtına Kasım fırtınalarının başlangıcı Çiğ düşme mevsimi Günün şiiri Özlem Kime dokunsam sensin Kimi çağırsa dudaklarım Başımın tacı Canım efendim Görünmez çığlıklarımı gören Eğilmez başımı öpensin Sen bir deniz derinliğisin Uslanmak bilmez kederler ülkesi Coşup yağan fırtına sessizliğim Kül kedisi yorgunluğunda kalbim Masalcı ninesini arıyor Ahmet Hamdi Tanpınar Büyük saatli marif takvimi of Cassius Clay who changed Guy, I'm Ollie, catch me if you can. I am Catch me if you can Merhaba herkes, Açık Radyo Burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Ömer Mada, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Derek Morgan'ın ünlü parçası Catch Me If You Can. Muhammed Ali için yapılmış pek çok parçadan biri en önemli olanlarından en ünlü olanlarından birini çaldık. Keçme üfüken mi yakalayabilirsen yakala bakalım diye. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Ali Tüy ve kurşun oldu Boks yaparken dans ediyor ve rakibini deviriyordu. 1967 yılında hayata Cassius, Marcellus Cassius Clay olarak merhaba demiş olan Muhammed Ali askeri üniformayı giymeyi reddetti. Beni Vietnamlıları öldürmeye göndermek istiyorsunuz dedi. Ülkemdeki zencileri aşağılayan kim? Vietnamlılar mı? Onlar bana hiçbir şey yapmadılar. Ona Vatan haini dediler, hapishaneyle tehdit ettiler, boks yapmasını yasakladılar, dünya şampiyonu unvanını elinden aldılar. Bu ceza onun zafer kupası oldu. Tacını elinden alırken onu kral ilan etmiş oldular. 5 yıl sonra bazı üniversite öğrencileri ondan bir şey okumasını istediler. Bunun üzerine onlar için evrensel edebiyatın en kısa şiirini yarattı. Mi wi yani ben biz Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugüne kısaca göz atalım 1938'de bugün Daha doğrusu bu günün Gecesi Kristal Gece Kristal Nacht diye bilinen Yahudilere karşı toplu saldırıların Başladığı günle gece Bu Almanya'da Berlin'de 7 bin Yahudi dükkanı yağmalandı yüzlerce sinagog ateşe verildi ve çok sayıda Yahudi sayısı hala bugün bile tam bilinemeyen Yahudi öldürüldü Kristallnacht bu faşizmin yerleşmesine giden en önemli adımlardan biri sayılıyor niye Kristallnacht gece sayılıyor? çünkü o kadar her tarafı yakıp yıkıyorlar ki camları çerçeveleri indiriyorlar. Camlar cam parçaları kristal gibi parlıyor. Yerde, Gece, yerde gecenin ışıkları altında. 1982'de bugünse 12 Eylül Anayasası hâlâ hazırda da yürürlükte olduğu bir rivayete göre sanılan 12 Eylül Anayasası yürürlüğe girdi. Buna göre Milli Güvenlik Konseyi oluşturuldu ve Kenan Evren Devlet Başkanı oldu. Ayrıca da Cumhurbaşkanı'na ilan edilmiş oldu. %90'ın üzerinde bir öylama yapılarak bir çeşit referandumla böyle oldu. O gün bugündür hala bunun sonuçlarıyla bu boğuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti, insanları, halkı ve daha da uğraşacağı benzer yeni Tehlikeli, çok tehlikeli özgürlükler açısından karanlık bir döneme de girdi rahatlıkla söylenebilir. Evet, dünyada da karanlık bir çağ girildiğinin çok çeşitli belirtileri var. Günün ve belki de önümüzdeki pek çok günün en önemli haberi, Amerika Birleşik Devletleri seçimleri son takibe göre Donald Trump önde gidiyor, kazandı gibi bir şey. Müsaadenizle bir özet geçin BBC Türkçe'nin verdi Seçimi kazanmak için 538 seçici delegenin en az 270'ini almak gerekiyor. Şu andaki durum Trump'ın önde olduğunu gösteriyor. Donald Trump anketlerde geride olduğu kritik eyaletleri de kazanarak bu swing stakelerinden Amerika Birleşik Devletleri... Sonuncak devlet, sonuncak eyaletler dedikleri. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin seç, seçimlerin bir mikrokozmaz olarak nitelendirilen bölgelerdeki seçimleri de kazanmış durumda Donald Trump. Büyük bir avantaj elde etmiş bu sebepten ötürü. Çünkü oraları kazananlar mesela Ohio gibi e, bölgeleri kazananlar seçimi de kazanıyorlar uzun yıllardır. E, son 13 seçimin ardından e, son hatta son 13 seçiminin kazananını bilen Ohio'da da Trump kazanmış. Clinton güvendiği eyaletlerde biraz son zorlanmış. Son Democracy Now!'dan bu yayına girmeden beş dakika önce bir kulak verdiğimde onlar canlı yayın yapıyorlardı da daimi olarak birçok yani ilerici yayınlarda o öyle bir gelişme oluyor. Hem Hillary Clinton'ın şey da şimdi Donald söyledim. Trump seçim sonuçlarında New York'ta bekliyorlarmış oturdukları evet. yerden. İngiltere, New York, New York'tan zaten geliyorlar. Hillary daha sonra Donald Trump'sa Zaten New Yorklu. E, fakat son demokrasi navdan duyduğum e, şeyde Georgia'da kritik eyaletlerden birini de yani yayına girmeden 10 dakika önce. Trump e, kazanmış. M Goodman, evet e, Georgia'yı da Trump kazanmış. Hatta e, Newsweek'in bir e, ve başka bazı önemli şeyleri de takip eden bir muhabiriyle konuşuyordu. Bunu şimdi ilan ettiler dedi Amy Goodman, adını hatırlamıyorum muhabirin, o da şey dedi, niye şimdiye kadar bunu bu kadar geç ilan ettiler anlamadım ben, belliydi dedi bütün ilk şeylerden beri. Clinton'ın playlistinde de belliymiş aslında, Clinton'ın seçim merkezindeki BBC muhabiri Nick Bryant, Clinton'ın Zafer Partisi'nde seni öldürmeyen şey güçlendirir şarkısını çaldığını söylemiş bu sedalar yükseliyormuş. Nietzsche'nin aforizması. Evet. Bir diğer taraftan da seçim New York'ta Clinton'ın merkezinde takip eden BBC muhabiri Olivia Lace Evans, Florida'yı Trump'ın kazanmasıyla birlikte salondaki herkesin bir anda çöktüğünü söylemiş. İnsanlar yere çöküyor. Bazı Clinton destekçileri birbirlerine sarılıyor demiş. Sorun Clinton'ın kaybetmesi değil. Hillary Clinton'ın tabii çok kendine özgü, fevkalade büyük skandal diyebileceğimiz şeylerini de hepimiz biliyoruz. Defalarca açık e, gazetenin e, çeşitli şeylerinde de e, programlarında da dile getirdik. Özellikle de e, başta petrol e, devleri olmak üzere büyük sermayeyle derin bağları onun ilerici politikalar izlemesine imkan bırakmıyordu. Ancak e, yani şey değişmesi hafifçe e, daha haklar yönünde ve iklim yönünde, adalet yönünde bazı politikalar izlemesi de tamamen Bernie Sanders'ın genç ekibi tarafından yani taraftarları tarafından bastırılması sonucunda olmuştu. Evet. Fakat e, hiçbir şey tabii Donald Trump'la kıyaslanabilecek gibi bir durum değil. Yani hit televizyon starı. İyitlerin iktidara gelmesi gibi bir şey bu. Yani dünyada bu. muazzam sonuçları olacaktır. protofaşist olduğu muhakkak ve ilerici güçlere dünyanın her tarafında şimdiki olduğundan en az bir kat daha ağır bir yük düşüyor. Kanada'nın göçmenlik sitesi çökmüş efendim. Erişilmez hale gelmiş. Aralarında pek çok ünlüğünde bulunduğu birçok kişi Trump'ın başkan olması durumunda Kanada'ya göç edeceğini açıklamıştı. Bundan bahsediliyordu. Şimdi Kanada'nın göçmenlik sitesinin çöktüğünden aynı şekilde bahseden haberler de var. Evet yani şimdi pek çok analiz yapmak mümkün de henüz sonuçlar belli değil hala değişebilir ama benim New York Times'a baktım gelirken bu yayına girerken sen işte BBC'den bakıyorsun BBC Türkçeden bakıyorsun değil mi evet, BBC diğerlerine de bir göz atabiliriz New York Times'a ve Democracy Now'a da canlı yayını da takip ediyor. Ee, ve bütün e, aslında az sayıdaki ilerici diyebileceğimiz solda yer alan e, medya organları başta demokrasiyle bunu yakından takip ediyorlar. Fakat e, öyle görünüyor ki bu seçimi kazanıyor. Paritajlarında de, de aynı şekilde New York Times'in da üzerine Kırmızılar yani Donald Trump kazanıyor. 209-238 oranında demokrasi. ...sandalye sayısı varmış şu an, delege sayısı varmış. Evet. Donald Trump 238. Giderek de... ...aranın açıldığı. Bu tabii... E, ...birçok açıdan... E, ...başta... ...iklim olmak üzere. Yani yeryüzün... ...gezegenin durumu... ...olmak üzere fevkalade önemli... ...sonuçlar yaratabilecek bir şey. Çünkü... ...Donald Trump iklim değişikliğinin... ...zaten bir... E, Bilimsel temeli falan olmadığını, bu uyduruk olduğunu Çin komplesi. tarafından Hı -hı. Çin komple <gülüyor> yapıldığını söylüyordu. Ve de şey dedi yani düzen, Paris anlaşmasından da çıkacağım. Ee, hiçbir bağlayıcı şeyi olmayacak ben başkan olursam demişti. Ama bu, bir diğer taraftan da düşündüğünüz zaman artık sokak siyasetinin de zamanının geldiğini söyleyebiliriz galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde. O çoktan gelmişti zaten yani işçilerin e, işçi hareketinin muazzam bir yenilgisi bu. Çünkü sendikacılık özellikle 1970'lerden bu yana çoktan çökmüş olduğu için e, sendikalar e, örgütlü bir mücadele vermeyi başaramadılar evet. maalesef. Hatta şeyde bile iklim konusunda bile iş kaybederiz diye istihdam sorunu var diye ki tamamen gerçek olmayan bir şeyde bölünmüştü sendikalar bu konuda da bence birinci birinci sınıfta kalan bir kere medya yani ana akım medya kesinlikle teslim oldu hiçbir mesela iş çevreleri herhangi bir hayatta vergi vermediğini pek çok binlerce kişiyi aldattığını yani bayağı dolandırıcılık düzeyinde Donald Trump'ın kendisini inşaat ve diğer işlerinde iş aleminde fevkalade insan kazıkladığını anlatan hikayelerle gerçek hikayelerle dolu bunların üzerine gitmedi asla gitmediler Medya konusunda benim de söyleyeceğim bir şey var. Böyle bir sonucu, yani uzak gibi bir sonuç gibi görünüyor bir diğer taraftan baktığınız zaman. Başa baş giden bir mücadeleden bahsedilmiyor şu anda. Trump önde gidiyor. Böyle bir sonucun ortaya çıkışını kimse bilemedi. Bilse bile aynı şekilde lanse etmedi. Yorumlarda da bunlardan bahsedilmiyor. Evet, medya kuruluşları şey yapmadılar mesela. Ama mesela benim yakından takip etmeye çalıştığım, yani radyo, açık gazete olarak da, Common Dreams sitesi sürekli olarak bunun üzerinde... Sayısız yazı makale analiz yayınlayarak takip etti durumu ama mesela New York Times sonunda biz Hillary'yi destekliyoruz filan diyerek bir saçma sapan bir bana sorarsan saçma sapan bir açıklama yaptı ve bunu asla görmedi bütün anketler ikinci yanıdan medyadan sonra ikinci yanılanda tabii anket, anket kurulmuşlarıydı evet. büyük bir sahte bir şey verdiler Bu da çok önemli. Üçüncü de bu grassroots dediğimiz taban hareketleri işte işçi sendikaları başta olmak üzere başta geliyor. FKD düşük bir performans verdiler ve böylesine bir protofaşistin tam anlamıyla yani bütün yeryüzünde görülmüş bütün popülist demagogların, sağ demagogların yükselişinin dünyada da büyük bir yükseliş gösteriyor. Ve solun da tabii çok büyük bir yanılgısı var. Şey üzerinde fazla durma fırsatımız olmadı. Bu konularda çok yazı okuma imkanımız oldu ama yansıtamıyor insan tabii. Özellikle Amerikalı sosyologların mesela Arlie Russell Hochschild ömrünün dört senesini araştırma yapmaya veriyordu Kaliforniya'da. ...Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde... ...emekli sosyoloji profesörü... ...gidip bu işte... ...en sağcıların... ...daima kazandığı eyaletlerde... ...derinlemesine bir sosyolojik araştırma yapmıştı... ...Early Russell Hoxchild... Evet. ...ve kadın diyor ki... ...büyük bir şey var... ...öfke... yani Orta sınıfın çöküşünün bütün dünyada da sık sık görüldüğü gibi ekonomik krizlerin de arkasından çöküşünün getirdiği bir şey var. Büyük bir öfke ve bu da e, yaz tutma durumu da var diyor hatta sağın ve bunun üzerine yani şey falan beğendikleri yok diyor Trump'ı ama bir çeşit kurtarıcı olarak görüyorlar tıpkı. Hitler'in şeyi gibi çok ilginç aslında yani Hitler'in beğenilmesi Trump'ı sevme meselesi değil diyor. Temas kurulmuyor yani bir şeye bakıyorlar diyor. E, yukarıya doğru tırmanılan bir merdivende kuyruğa girmiş Gör, görüyorlar kendilerini durmadan kaynak yapılıyor aradan başkaları giriyor. ...ve bunu da... E, ...demokratlar... E, ...Obama zamanında da oldu filan diyor... ...yani kaynak... Yani ...pozitif ayrımcı kadınlar... ...siyahiler, mülteciler filan... E, ...onlar kaynak yaptı diye bakıyorlar... E, ...ve çok öfkelenip... ...o zaman kendi ülkelerinde... ...kendilerini yabancı hissediyorlar... ...bu öfkeli beyazlar... diyor ...her şeylerini kaybetmiş durumda... ...sağlık hakları yok, bir şey yok filan... Ve onlara karşı onları geriye itiyor diye bakıyorlar ve hukuk onlardan yana değil hükümet onlardan yana değil giderek böyle sekülerleşen bir kültür içinde dindarlar aslında diye bir yorum yapmış. Çok Tam ki... Trump'lıkmış Trump'ın alıp böyle kullanacağı seçmen profilini anlatmış net bir şekilde evet, yani ve... bu kişi neden Clary Clinton'a oy versin ki? Ne, ne gibi gerekçesi olsun evet, yani? O da onu anlatıyor işte. Demokrasi inavda son derece ayrıntılı bir uzun bir, bir buçuk saatlik bir mülakata çıktı. Yani dış politikasına bakarak mı Hillary Clinton'a oy versin? Yani evet. dış politikasına baktığınız zaman şu andaki dünyanın ve Orta aynı şekilde devam etmesini savunan insanlardan bir tanesi Hillary Clinton. Yani, daha fazla silah, daha fazla çatışma diye kendisi zaten seçim kampanyası boyunca konuşmuştu. Evet yani devletin mesela kendi bütün topraklarında yok oluyorlar. Bu fracking denen, hidrofracking denen olayla kaya çatlatma yöntemiyle gaz çıkarılıyor. Musluklardan zehir akıyor, gaz akıyor. Peki neden Trump'a hala eğiliyorsun diyor? Ya çünkü şirketler öylesine ele geçirmiş ki şeyi, e devleti, eyaletleri filan. Onlarla işbirliği halindeler. Devletin e Yani ben bu devlete neden vergi vereceğim ki... ...diye düşünüyor. Ve vergi vermeyen... ...Trump'ı o açıdan da... ...destekliyorlar mesela. Yani bütün... devletçiler işlerini yapmıyor. Hiçbir şekilde. Regülatörler. Adam toprağı falan mahvolmuş. Peki diye soruyor... ...Arley Russell Hox... ...adıyla sosyolog. Bitti işte toprağında oturamıyorsun artık bir şey yetiştiremiyorsun filan diyor. Evet biliyorum diyor. Ama bunun sebebi de bizzat devlet işte Obama yönetimi diyor. ve Trump'ı sevdiğim için filan değil diye böyle çok selektif olarak seçilmiş kişilerle çok uzun mülakatlar yaparak bu kitabı yazın. Belki okumamız lazım. Mesela Hillary Clinton şey demişti ya bir sepet sefil yaratık acınası yaratıklar demişti. Kimler e, efendim? Bu Trump'ın destekçileri için. A basket of deplorables diye bir terim kullanmışlardı. Onlar da böyle <gülüyor> şeyler bu uh, Hoxchard'ın konuştuğu derinlemesine mülakat yaptığı kadınlardan biri şeydi böyle bir t-shirtle gelmiş kırmızı t adorable deplorable diye hı hı. Yani sevilecek bağrına basacağın sefilleriz biz diyorlar işte böyle bir derinliği var ve o söylüyordu Arlie Russell Hossçal çok önemli bir şeydi yani onu bir kurtarıcı bir seküler e, vahiy olarak görüyorlardı diyor <gülüyor> böyle bir yorumu var Kurtar beni ki kendi ülkemde bir yabancı olmaktan çıkayım. İşte bunun sosyolojik analizi bu şekildedir. Egemen, kudretli, dominant bir karakter. Gizli bir cazibesi var diyor yani. Hilaliler şeyler mesela. İşçiler daha önce şeye veren, Barack Obama'ya verenler gene bugün dinlediğim şey demokrasini aldı işte Trump'a vermişler bir beyazlar işçi kesimi yoksullaşan işçi kesimi daha önce Obama'ya vermişler bu bazı illerde eyaletlerde Trump'a kaydırmışlar. Gerçek anladım. yeni muhafazakarlar bunlar olsa gerek yani laf üzerinde neokonlar değil de gerçek ya yani daha doğrusu yeni muhafazakarlar evet, Onçald'ın kitabını okumak ve üzerinde çok durmak gerekebilir. Hakikaten e, yani Demokrat Parti e, onlarla konuşmuyor ki. Yani bu kesimle hiçbir e, temas kurma şeyini e, yolunu seçmemiş. Türkiye'deki seçimlerle paralellik olmak çok kurmak, var. Evet. Yani ben okuduğum zaman petrol ve petrokimya şirketleri yeni plantasyon olarak kullanıyorlar burayı diyor. Yani eskiden nasıl pamuk plantasyonlarında çalışıyorsa şimdi de petrol ve petrokimya şirketleri onların şeyinde bu vaziyetleri var ve sonuç olarak yani Trump'ın mesela şey diyor çok ilginç bir şey daha var mesela ...David Duke... ...diye bir... Ku ...Klux Klan... ...işte Amerika'nın... ...ülkücüleri diyelim... Yani ...ırkçıları... ...destekliyorum dedi şeyi... ...David Duke... ...Donald Trump da reddetmek zorunda kaldı... ...yani onun desteğine hmm. ihtiyacım yok diye... ...fakat... ...sanki öyle bir şekilde söyledi ki... ...bunu... ...Donald Trump... ...yani beni... E, ...zorlarsan anlıyorsun ya aslanım işte... ...bunlarla da... E, ...ğuraşmam lazım... ...ğuraşmam lazım demeye getirdi... ...doğrusu... E, ...yani beklenmedik bir şey değil... ...ben çok e, şaşırmıştım... ...bunu okuduğum zaman... ...Hox ...mülakatını, kitabını da daha henüz alamadım... ...kitapta büyük bir ödül kazandı... 4 sene uğraşmış... Görüşüp o tabandaki hareketlerle ve diyor ki bu insanları anlamak ve sol, sol hareket adına hareket edenler diyor sosyal demokrat bir el uzatmak zorundalar. Yoksa tamamen bölünmüş bir ülkeden bahsederiz diyor. Türkiye içinde son derece ciddi sonuçlar çıkartmak mümkün olabilir. Katılım oranının yüksek olduğu bir seçim olarak da biliniyor aynı zamanda bu seçimler. Yani ...daha önce görülmemiş bir katılım oranından bahsediliyor... ...akamları bulmaya Hı. çalışıyorum şimdi... Ee, ...bir diğer taraftan da başka şeyler de uygulanıyor... ...başka referandumlar da yapılıyor bu vesileyle... ...mesela... <gülüyor> e, ...Kaliforniya eyaletinde eğlence amacıyla Mariana kullanımının yasal hale getirilmesi için referanduma gidilmiş... ...önerge 64 olarak bilinen bu teklifte halk tarafından kabul edilmiş... Şimdi artık 21 yaş üstü Kaliforniyalılar 28,5 gram esrarı satın alabileceklermiş Ama 20 yıl önce zaten serbest bırakılmıştı tıbbi amaçlarla. Şimdi artık eğlence ve uyuşma amacıyla da serbest bırakılmış gibi duruyor. Artık... Evet sağlığa zararlı olmadığı tespit edildi evet. çünkü tam tersine birçok konuda özellikle göz hastalıklarında falan yararlı olduğu tıbbi da söyleniyor. Tıbbi amaçlarla. Da tıbbi amaçla kullanıldığı söyleniyor. Evet. Bunun gibi hikayeler de geliyor. Aktarmaya devam ediyoruz. BBC Türkçe'nin canlı bir bloğu var. O blogdan takip edebilmek mümkün. Trump'ın danışmanının yaptığı bir açıklamı var. Muhteşem bir gece. Amerika için muhteşem bir gece. Dünya için muhteşem bir gece demiş Curtis Ellis. Evet bu tabi tam aksine de yorumlanabilir. Şimdi tabi bir bakımada netleşti iş. Senin de daha ilk programın ilk dakikalarında bu konuyu tartışmaya başladığımız ilk dakikalarda söylediğin gibi iş artık taban hareketlerinin. ...bir kat daha önem kazanmasına e, yol açıyor. Yani bugüne kadar yapılanın... ...daha da fazlasını çıkartmak zorunda var. Burada bir de şeyden bahsetmemiz... ...çok önemli geliyor bana. Benim çok iyi analize edebildiğim... ...anlayabildiğim konulardan biri değil ama... ...hissi kablel vuku diyeyim. İçgüdü sarılarak kavurduğum bir şey... ...bu internet ortamının kullanılması... ...sosyal medyada çok başarılı oldu... Trump ekibi yani büyük televizyoncular hatta çok sağcı faşist diyebileceğimiz radyocularla da yakın işbirliğine birliğine girdiler ve kuvvetli bir sosyal medya hareketi başlattılar. Çok iyi kullandılar yani. Yani bu dünyadaki ilk şeyin Sosyal medyanın önde geldiği seçimlerden biri yani Bütün bu live streamler Her an Her saniye televizyondaydı Donald Trump özellikle Yani yeryüzünde Uzun süren bir seçim kampanyası oluyor Hiçbir insan bu kadar çok Görüntüsü Sesi Konuşmasıyla Yer almamıştır herhalde Tüm bunların da etkisini uzun boylu değerlendireceğiz ama çok da değerlendirmekle kaybedecek vakit yok. Bir an önce gezegeni, canlılar alemini korumak, kurtarmak ve çocuklarımızı ve onların çocuklarını korumak için harekete geçmemiz lazım. Türkiye için de çok önemli yani sosyolojik paraleller çıkarabiliriz buradan. Benim elimde epey derlenmiş yazı var bu konularda. Evet. Ve şeyi de söyleyelim. Belki devamını da getiririz. Defying the politics of fear diye önemli bir makalesi e, yer aldı Chris Hedges'in. E, Truth Diglet. Bir yaptığı bir konuşma. O başkan adaylarından Jill Stein'e, Yeşiller Partisi'nin e, adayı Jill Stein'i ve onun başkan yardımcısı olarak e, beraber çalıştı. Acamu Barakkuyu, Baraka'yı destekliyordu. Onlar için yaptığı bir Philadelphia'da Yeşil Parti toplantısında yaptığı konuşmadan çok ilginç bir şey söylüyor. Ee, diyor ki e, kostümlü e, faşizmin kostümlü provasıdır. Donald Trump diyordu. Ee, Polonya'da, Macaristan'da, Fransa'da ve hatta Britanya'da da görülen sağ yükselen sağın da en önemli şeylerinden biri neyse onun tartışmasına yorumlarına da e, bir süre sonra geçebiliriz sanıyorum. Önemli bir gelişme ile karşı karşıyayız yani Türkiye'de de çok önemli gelişmeler oluyor birazdan onlara da şey yapacağız yani sıra e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş gibi gözüküyor çok ağır bir Taarruz ve suçlama hatta suç duyuruları başladı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de ana muhalefet partisinin de e, yargılanması bir kısım milletvekillerinin hapse atılması ve hatta partinin de kapatılmasına kadar giden bir yolunda açılmış olabileceği ihtimalleri de beliriyor. Onları da konuşmamız lazım birazdan. Açık Gazete Clearwater Revival ya da CCR diye bilinen ünlü gruptan Blues ve aynı zamanda da e, Rock dünyasının önemli gruplarından CCR'ın kurucu elemanlarından Tom Fogarty'nin doğum günü 1941'de bugün e, doğmuş 75 yaşında tam onun için çaldığımız bir parçaydı bu. Ee, gitarist Creedence Cree Water Revival grubunun ve baş şarkıcı ve gitar, gitaristi John Faggarty'nin de abisi. 75 yaşında. Ona da bir günaydın diyelim. Bad Moon Rising. Yani dişlerimizin uzadığı bir ayın soluk bir mehtabın yükselişi. Bad Moon Rising. Oh. Korkun Evet öyle bir güzel bir parça ama Ve devam edelim evet Yani önde gidiyor Bütün daha henüz e, Hiçbir net sonuç yok Tabi ortada ama Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Donald Trump önde gidiyor evet. Son durumlara bakalım 215 e, delege sayısına sahip Hillary Clinton'ı Önünde giden Donald Trump da 244 delegeye sahipmiş 270 delegeye sahip olan kazanacakmış. 270 kazanacak... ...244 değil mi? 215'e 244. Evet ve demin verdiğinde... ...239'du yanılmıyorsam... ...15 dakika önce... ...söylediğin rakam... ...artıyor. Arada... ...açılıyor maalesef. <gülüyor> yani Maalesef dediğim Donald Trump'ın... ...gelmesi... ...hem bütün dünyada... ...demokrat insanlar için çalışan sınıflar için mülteciler için latinler için siyahlar için çok endişe verici olduğu gibi börtü böcek için kurtlar için ağaçlar için de çok büyük bir tehlike ve şeyi de söylemeyi unuttum demin iklim meselesinin ...en ciddi iklim ve çevre... ...ekoloji meselelerinin en ciddi... ...çatışma alanlarından bir tanesi... ...dünyadaki kırılma noktalarından birisi... ...Dapple diye de adlandırılan... E, ...Kuzey Dakota... ...petrol boru hattı... ...2000 kilometreye yakın... ...1750'ine... ...bir petrol e, akıtacak olan... 4 eyaleti... ...kat eden bir şey... O, o bütün siu'lar başta olmak üzere bütün amerikan e, yerlileri kızıl delileri derdi eskiden bir araya geldiler tarihlerinde ilk defa olarak ve büyük bir mücadele veriyorlar. Bizim topraklarımız, ata topraklarımız, ata yadigarı şeyler, ecdat yadigarı olan yerleri de bırakamayız. Antlaşmalar da bizden yana 1851 Fort Laramie başta olmak üzere Ve aynı zamanda da su hayattır diyorlar. Evet. Ve Missouri nehrinin altından geçti mi bitti işimiz. Onun için de bedenlerimizde kalacak diyorlar. Bir ufak haber vardı ki şimdi hatırladık işte onu. Çok önemli bir haber. Bu Dakota Access diye adlandırılan şirketin hissedarları arasında da kim var dersiniz? Tamam. Donald Trump. Trump. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla onlarla yapılacak mücadele karlı çıkması beklenen Donald Trump'ın zindelilere, yerlilere bir şey vereceğini düşünmek mümkün değil. Bildiğiniz bir iş adamı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başına geliyor. Bu arada Güney Dakota ve Kuzey Dakota'da da Trump seçimleri almış, kazanan olmuş. Şöyle bir durumdan, çok ufak bir özet geçeyim tekrardan. Donald Trump şu ana kadar Hillary Clinton'dan daha fazla kilit eyaleti eee kazanmayı başarmış. Florida, Ohio ve North Carolina eyaletlerinde seçmenler Trump'ı seçmişler. Clinton'da Virginia'yı kazanmış. Michigan, New Hampshire ve Hampshire. New Hampshire ve Pensilvanya'da ise e, yarış hala başa başmış. Piyasalar da Trump'ı Beyaz Saray'a giderek yaklaşmasıyla beraber büyük bir satış baskısı altına girmiş. Dolar düşüyormuş. Meksika pesosu ise tarihi düşük e, tarihinin en düşük seviyelerindeymiş dolar 3.22'de ulaşmış bir yandan da Türkiye'de evet. 3.22'de e, Türkiye tarihinin gördüğü en büyük rekor ve bir gece içinde yani 3.17'den 3.22'ye çıkması gibi de bir durumda karşı karşıya yani 3.17'nin üzerinde biraz üzerindeydi son hatırladığım kadarıyla ben bu işleri çok yakından takip eden biri değilim hiçbirimiz değiliz ama şöyle bir bakmak durumunda kalmıştık o zaman da 3.17 bir şeyken şimdi 3.22 bir şey olmuş durumda. Evet. Büyük bir yükselme var. 3.20 olduğu zaman iflaslar başlar şeklinde çanlarda çalanlar vardı. Şimdi 3.22 olmuş evet. ve artıyor da. Bir gece içinde görünmüş en büyük yükselmelerden 3, 30, bir tanesi. 3.30 pardon. 3.30 mu? 3.30 evet. Yeni bu, bir güncelleme bu. İyi. Yaklaşık 45 dakika önce 3.22'yi gördüm. 3 tane Türk lirası var mı? Bir şeyler yapalım. <gülüyor> Cebinden, cebindekiler değil. Kasadaki, ayakkabı kutusunda falan yok mu? Neyse, asıkıtasında önde gelen borsalardaki kayıplarda şöyleymiş. Japonya %5, Güney Kore %5.0, Güney Kore %3.37, Hindistan e eksi bunların hepsi. %3.13 Yeni Zelanda %3.34 Tayvan %2.88 Hong Kong %2.82 Kayıplarla başlamışlar güne Altın da fırlamış Altının on fiyatı viyatı %4'ün üzerinde yük, yükselişle 1337 dolara çıkmış Altın var mı Selahattin? Bende var Ey dolar Pesosa eriyormuş Meksika Pesosu dolar karşısında resmen eriyormuş <gülüyor> Grafikler Çok kötü Trump'ın seçimlerde beklentilerin ötesinde bir performans sergilemesiyle Meksika placesunda sert düşüşler yaşanıyormuş %10'u geçmiş Kayıp Evet ama bu yani Özellikle Habertürk HD'den okudun bu haberi Mesela Dakota Access'e tekrar dönecek olursak Depple'a Dakota Access petrol boru hattı 26 çevre örgütü Bütün bilim insanları bunun da yapılmaması gerektiği konusundaydı Dünyanın bütün çevre örgütlerini bir yana bıraktım. Bu konuda gezegeni mahvedecek bir şey olduğu konusunda bilim, şimdiye kadar görülmemiş bir birleşme vardı bilim dünyasından da ve buna rağmen de bütün dünya bankaları dünyanın global bankaları desteklenmesini vazgeçin diye çağrılar vardı ve galiba başarılıyormuş. Yani bu Dakota Access'e yardım, e, katiyen finansman yapmayın diyorlar. Bakalım ne olacak? Bir diğer taraftan da bahis şirketleri 1'e 6 oranını da veriyormuş Trump'a. Kendisine bahis yapanları zengin etmiş Trump. İlk zenginleri de bunlar oluyor. Evet. Bahise girenler e, zengin oluyorlar. 1'e 6 oranında. Dolar 3.33 ha. 3.30'un üzerindeymiş. 3.30.03 gibi bir, bir rakam 30, veriyorlardı. Evet, 3.30. Evet, bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? iyi şeyler olacak gibi durmuyor. Hiç durmuyor. Evet. 3.30 evet. Neyse. Tamam. <gülüyor> Heyecanlandım ben. 3.30'u da geçti diye. 3.30 04. 3.30 004 TL'ye çıkmış. Evet, bu... Euro ise 3.60 üzerindeymiş. Evet, SPT'de de Onları zaten eee iktisatçı, ekonomist e, program yapan arkadaşlarımızla konuşacağız. Biraz da şeye geçelim şimdi. Diğer haberlere çok önemli bir gelişme. Cumhuriyet'in e, yazarları gün, beş günü geçirdiler. Yazarları ve yöneticileri tutuklu haldeler. E, aynı zamanda e, şey de öyle. E, ülkenin üçüncü büyük partisi. E, Halkların Demokratik Partisi HDP'nin 10 e, milletvekili, eş başkanları da dahil olmak üzere on milletvekili de... İçerdeler günlerdir ve şimdi çok yeni bir gelişme var. Ülkenin ikinci büyük partisi ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticileriyle HDP milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin bir bildiri yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne Bu ülkede vatana ihanet edenlerin, bu ülkede terör estirenlerin avukatlığına soyunanlar, bunun bedelini ödemek durumundadırlar dedi Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Hesabını vermek zorundadırlar, bedelini ödemek zorundadırlar, vereceklerdir. Milleti karşısına alanlar bedbahtır diye bir konuşma yaptı. Ve arkasından Başbakan Binali Yıldırım, da e, konuştu. E, Tayyip Erdoğan'ın arkasından Keçiören'de Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreninde bir sürü köprü ve yol açılışını belirttiler. Sürekli olarak her seferinde trafiği yüzde bilmem kaç oranında artırması beklenen diye belirtiliyor. Fakat olmuyor öyle. Orada da bir bulvara Yavuz Sultan Selim adı verilmiş durumda. Alevilere da inat gibi bir şey yapıyorlar. Yeni Keçiören bulvarı Ve e, orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan işte şey demiş... ...biz sırtımızı örgüt edildiği sadece ve sadece halka dayadık... ...helikopterler gökten ölüm kusarken yetişse kuyruğundan tutup indirecek bir halkın karşısında kim durabilir diye bir konuşma yapmış. Bu arada dün, dün de şey takibini yapıyordu. E, dünkü hürriyetten e, şeyi bulabilirsek tekrar... Kim efendim? Ertuğrul Özkök o, o şey olay gecesi yazısında... Eksik saatlerin ve anlaşılamayan şeyleri de hala takip etmeye devam ediyor. Kendimi garip hissediyorum Ertuğrul Özkük'ü takip ederken. Ama takip ediyor. Ediyor evet. Ee, helikopterler öyle diyor. Binaların çatısından F-16'ların üzerine eline ne geçtiyse fırlatan <gülüyor> milletimizi kim yıkabilir demiş. Bundan ne menen bir ana muhalefet böyle bir anlayış olabilir mi demiş. Bunları sorduktan sonra... Bazılarımız hala kısır hesapların peşinden koşuyor olsa da Milletimiz oyunları tek, teker teker bozuyor demiş Hiç aldırış etmeyin Batı ne der Şurası ne der Hiç aldırış etmeyin Allah ne der ona bakınız demiş Biz buna bakıyoruz Türkiye'yi Türk milletini anlamak istemeyenler için Bu milleti bölemeyeceksiniz Bu bayrağı indiremeyeceksiniz Bu ezanları susturamayacaksınız demiş Başbakan Yıldırım da eee Satırbeşio olarak şöyle şeyler söylemiş. Sizden Ankara şaha kalktı, Türkiye şaha kalktı. Ve onlar da şey demiş yani. Alpa bir şey olmaz demiş. Yani şeyin benim anladığım kadarıyla e, bir günün ilk sorusunu sorayım. Buyurun efendim. Yeni Kapı ruhuna ne oldu? Yeni Kapı ruhu şu anda Ertuğrul Özkete haber takibi yapıyor. Bugünlerde en çok istediğim şey sokaklı çıralı çıplak dolaşmak demiş. Ulan bir tane yaşadıklarımızı protesto etmek için protesto etmek için içimden gelen en etkili eylem bu demiş. Çıral çıplak dolaşmak kesin yapacağım ama beni engelleyen bir şey var. Cüzdanımı nereye koyacağım diye sormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bunları söyleyen ben değilim diye de ardından da hemen şakasını da yapıştırmış. Ünlü İtalyan sanatçı Maruzia Cattelan ne söylemiş? Ee, geçen haftaki Paris match'te okumuş o da. Paris match Evet e, ve aynı zamanda e, neden üç gün e, magazinde bırakıp ciddi şeyler siyaset yazmaya başladığının gerekçesini de açıklamış. Başladığının gerekçesini de açıklamış ve hemen ardından da dünyanın bir numaralı şefinin kolundaki dövmeden bahsetmiş. Yemek şefi. E, ama haber takibini son olarak yapmış. Bakın o Esra Rengiz binbaşı'ya ne olmuş diyerek. H.A. Hey, ah. Evet. E, ihraç edilmiş. Ortadan ihraç edilmiş. De Darbeyi mite da ihbar eden binbaşı da ihraç edildi demiş. Niye? ihraç ettiği için mi? şey e, ihbar ettiği için mi Darbe geliyor diye uyardığı için mi MİT'e gidip Bilmiyorum orasını söylememiş Nereden da... mi biliyorum bunları Abdülkadir Serbi ha. bu bilgileri 5 Ağustos'ta paylaşmıştı Yazının başlığı neydi biliyor musunuz söyleyeyim Darbeyi MİT'e ihbar eden binbaşı ihraç edildiymiş Onu hatırlatıyor Abdülkadir Serbi Aradaki 9,5 saatin hesabı henüz yok, yok Peki e, Başka bir soru sorayım o zaman Buyurun. Davutoğlu nerede Ahmet Davutoğlu hmm. istirahat ediyor Halen istirahat ediyor ee, son olarak işte başbakanlıktan çekilmesinin ardından gerçekleştirdiği istirahatini devam ettiriyor. Ne kadar uzun süre istirahat eder o kısmını bilmiyorum ama istirahat ediyoruz etki söylenir. Peki son soru. Darbe komisyonunda konuşmuş muydu Ahmet Davutoğlu? Bilmiyorum çok yakından takip edemiyorum nerede olduğunu bile bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'nu. Komşularla sıfır sorunu da bırakmıştı. Yazılı mi? sorular demişler. ...yazılı bilgilendirme isteyeceklermiş... ...15 Temmuz için Ahmet Davutoğlu, Tansu Çiller... ...Mesut Yılmaz ve Abdullah Gülden... Peki şey, diploma nerede? Ya artık bu sorudan vazgeçin... Peki... Yani bilmiyorum, cevabını bilmiyorum... ...cevabını bilebilecek bir kaynak da bilmiyorum... ...bunun üzerine tartışma yapabilecek bir kaynak da bilmiyorum... ...konu hakkında yorum yapabilecek bir kaynak da bilmiyorum... Peki, yani ...okuyabileceğim yerde yok... Bedelini ödeyecekler dedikten hemen sonra Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi gelir hakkında suç duyurusu geldi. Bu çok önemli bir gelişme. 5 Kasım'da yayınlanan yayınlanan bildiriye ilişkin olarak suç duyurusu. Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği iddiasta yer alıyormuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vatana ihanet edenlerin terörist yargılanmasını tıpkı bizim gibi istediğini görmekten memnuniyet duyuyorum demişti Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel de parti meclisinin bildirisiyle ilgili demirden korksak trene binmezdik Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ve tüm üyeleri olarak bildirinin kaya gibi arkasındayız. Ne söylediğimizi biliyoruz demiş. Eren Erdem de aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve parti meclisi üyesi Eren Erdem'de az bile yazdık. Erdoğan'a hakaret etmedik. Bildirimiz bir durum tespitlidir. Hakaret olabilmesi için yazılanların gerçek olmaması gerekir. Ülkede açık faşizm varken bu bildirinin içeriğine hakaret davası açmak komiktir demiş. Biz CHP'yiz korkmayız. Dileyen herkes dava açabilir ama bilmelidir ki Cumhuriyet değil faşizm kaybedecektir bunları söylemiş. Evet ne darbe ne dikta yaşasın tam demokrasi diye bitiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirisi. Güven um ve umut karanlık ve korkuyu yenecektir. Türkiye Cumhuriyeti daima ileriye gidecektir. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdu kurduğu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız. Vatansever halkımıza saygıyla duyurulur demişti. Eee Erdoğan da şey diyor ama yedirdik içirdik bombaları onlar yağdırdı bize demiş. Ben şiir okuduğum için hapse atıldığında neredeydiniz diye sormuş. O şiir miydi? Yok manzume daha çok. İnar enerji süngü. Süngü vaziyeti. Peki e, soru şu ee, yani Yenikapı ruhu ne oldu? Kalbinde yaşıyor Mustafa Balbay'ın. Ey ruh geldinse üç kere vur. Evet yedirdik içirdik diyor. Devlete kapağı bir atayım ondan sonra para pulu derdim olmaz. Mantık bu mu? Mantık bu. Onun için ne diyoruz? Bu memur kanunun değişmesi lazım. aynı Niye hakkını veren çalışan devam etsin? Ama çalışmıyorsa millet ve devlet onları sırtında karışmaya mecbur kalmasın demiş. Sonra da çok yeni bir şey söylemiş. Bunu ilk defa duyuyorum Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır demiş Sedahattin de bak kulaklarını dikti Bir yazayım ben bunu Evet Kan mı ee, Toprak bu... altında yatan varsa Topraktır şeklinde de devamı gelebilir belki Öyle mi, <gülüyor> Öyle mi Ekolojik Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de Cumhuriyet Halk Partisi için suç duyurusu geldi. Türkiye'yi uçuruma sürükleyenler mutlaka yargıya hesap verecektir ifadesi vardı. Bedelini ödeyeceklerdir dedi Erdoğan. AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ne demiş? Ne demiş efendim? Abdülhamit mi nasıl okuyacağımızı bilmiyorum. Ee, Şapkası yok galiba. Erdoğan'ın konuşmasından 10 dakika sonra sosyal medyada bir açıklama önce Erdoğan 10 dakika sonra ne var? Sosyal medya çağı. Abdünhamit günün açıklaması. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi bildirisine karşı AK Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştular. O resmen resmen 10 dakika içinde. Cumhurbaşkanı şey diyor. Zaten bulmuşlardır. diyecekler diyor. Duyurusun işte bunu söyledikten evet. sonra söylüyorlardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütlerinin yanında Cumhuriyet'in ve halkın karşısında durdukça bu milletten gereken ders almaya devam edecektir demiş. Başbakan da zaten bu gidişle bu kafayla onlar bir daha hiç seçim kazanmazlar demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tanrı Kulu da HDP'li milletvekillerinin tutuklanması AKP iktidarının demokrasiye vurduğu en ağır darbedir diye konuştu. Halkın iradesini ikinci kez bombalamıştır diyor. Hı hı. Türkiye demokrasisinde ağır bir darbe olduğunu da ANF'den Fırat Haber Ajansı bu Zeynep Kuray'a konuşmuş. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Balbay kararını hatırlatmışsan Sen de dedin ya biraz önce. Yeni kapalı ruhu nerede diye sormuşsun. Evet, ben sor... de Balbay'ın kalbinde demiştim. AYM bu kararla Anayasa Mahkemesi milletvekillerinin seçildikten sonra tutuklu olmalarının görevlerini yapabilme koşullarının Engellendiğini ifade ederek Mustafa Balbay'ın tahliye yolunu açmıştı. Dolayısıyla hem Anayasa Mahkemesi'nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ahimin birçok kararına rağmen üstelik de haklarında iddialar dahi yazılmadan HDP milletvekillerinin tutuklanması Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının demokrasiye vurduğu en ağır darbedir demiş bir hukukçu olarak bunu çıkarıyor. Sezgin Tanrıkulu söylüyor. Evet Sezgin Tanrıkulu ve 15 Temmuz gecesi darbeciler parlamentoyu savaş uçaklarından bombalarken bugün de AKP ve yargı HDP vekillerini tutuklayarak halkın iradesini ikinci kez bombalamıştır diyor. Milliyet yazarlarından Mehmet Tezkan da şey demiş hapiste yatan milletin vekili mi olur HDP'yi de kapatın demiş. Hı. Mantıklı aslında. Evet. Yani ya tutuksuz yargılansınlar ya da vekilliklerini düşürün diye yazıyor. Tek partili sistemi geçecek Mecisten o zaman. De atın, hapiste yatan milletin var. vekili olmaz olmamalı HDP'yi de kapatın demiş. HDP'yi mi CHP'yi mi? O HDP'yi diyor Hı. ama bu gelişmeden önce yazmış yazıyı Hı. dünkü milliyette bu. Şimdi son gelişmeden sonra zaten ben de onu söyleyecektim önce CHP'yi de kapatmak gerekir diye yazması beklenir. Cezaevindeki Demirtaş'tan da yeni bir mesaj var korku imparatorluğu dağılacak mücadeleye devam edeceğiz diyor Demirtaş ve 9 HDP milletvekili de tutuklanmıştı ee, Çok ilginç bir şey de, haber daha var HDP'ye destek yürüyüşü yapan inşaat işçileri de gözaltına alınmış bunu görmüş müydün? Hayır efendim. İşçiler, EDP eş başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını 6 Kasım'da düzenledikleri yürüyüşle protesto eden EMAR inşaatta çalışan inşaat işçileri gözaltına alınmış. Peki soru şu. Ha ve avukatlarıyla da görüşmelerin engellenmesi engellendiği de bildiriliyor T24 haber bu. Peki soru şu. Hem işçi hem Kürt. İşçisin işçi kal, Kürt'sün Kürt kal. ...böyle mi diyeceğiz? Soru bu. Olabilir. İki, destek yürüyüşü o hal şartlarında terör eylemi mi sayılıyor? Nerede gerçekleştirdiklerine de bakar. Doğru. Herkes evinde yaparsa... ...kepenkleri kapatmadan ama... ...sorun evet. yok. Evet, ama kepenk kapatırsanız o zaman sorun oluyor. Ee, evet. Bir de şey ilginçti... ...böyle... Yıldırım ve Bahçeli HDP üzerinden CHP'yi hedef aldı. Ee, Bahçeli mi yapmış bunu? Evet. Bahçeli de. O ne demiş acaba? Var ben mı elinizde bilgi? Ee, bakıyorum. Hemen. Bahçeli bildiğiniz EKO gibi olmaya başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve Cumhurbaşkanı'ndan bir ses geliyor. Yankı. Yankı halinde de Markis. Devlet Bahçeli tarafından da dile getiriliyor bu söylemde. Evet. CHP'nin veriyorum Buyurun. cevabını. Bölücü hainlere destek olması Siyasi tarihimize ne renkleki olarak geçmiştir demiş olabilirsince? Pembe. Yok. Turuncu bilemedin. Gene bir şansın kaldı. Gri. Bilemedin. Çaktın. Kara leke olarak geçmiştir demiş hiçaman. <gülüyor> evet öyle bir durum var. Eee bitirmeden Cengiz Ahtara birazdan bağlanacağız bitirmeden şöyle bir şey de söyleyeyim. Sırrı Süreyya Önder serbest bırakılmama şaşırdım. Partimizi kapatıp vekilliklerimizi düşürebilirler demiş. Ve çok önemli bulduğum bir şey söylemiş arkasından. Bizim başımıza gelenin beş beteri Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelebilir demiş. Hiç şaşırmam demiş. Ve takın Kürdistan Özgürlük Şahinleri Diyarbakır'da yaptığı saldırıya ilişkin olarak da HDP'li Ertuğrul Kükçü'nün sözlerine katıldığını belirterek, hedef bizdik, başkalarıydı, bunun fazla bir önemi yok. Yapılan iş vahimdir, kabul edilemez demiş. Ertuğrul Kükçü de yanlış hatırlamıyorsam, IŞİD'le aynı metotları kullanmaktan e, kullanmak üzere Hemen yapmıştı. Hemen onu söyleyeceğim işte. Hiçbir söz, vekillerimiz, eş başkanlarımız, yöneticilerimiz ve sivil halkı hedef alan kör, ...şiddeti meşrulaştırmaz... He. ...demişti Ertuğrul Kürkçü de. ...hiçbir kurtuluş hareketi... ...IŞİD aynı hat üzerine düşmeyi... Hı. ...yaşam hakkını hoyratça çiğnemeyi... ...bir kuru özürle geçiştiremez... ...ifadelerini kullanmış... ...duvardan Özlem Akarsu... ...Çelik konuşmuştu... ...onun yaptığı mülakatta Önder... ...serbest bırakılmama şaşırdım... ...diyor ama... E, ...yani... E, ...şey diyor son olarak burada büyük sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmektedir. Savaş tezkerelerini onaylamak, başlangıçta KHK rejimine yeterli tepki oluşturmamış olmak, tepkiden imtina etmek yani kaçınmak evet. tam tersine destek anlamına gelecek yaklaşımlar sergilemek bunları daha da pervasız davranmaya itmiştir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin her türlü kaygıdan azade uzak yani kurtulmuş. Ben Kürtlerle yan yana görünürsem eyvah ne olur Duygusundan süratle uzaklaşarak meseleyi demokratik hak ve özgürlükler meselesi olarak cesurca sahiplenmesi gerekir. Aksi durumda bizim başımıza gelenin beş beterinin onların başına geleceğini görebilmek için kahin olmaya gerek yoktur diyor. Duvar gaz gazete Duvar'dan bir şey. Gelecekle ilgili karamsar mısınız sorusuna da şöyle bir cevap vermiş Sırrı Süleyhan der. Bu memlekette gelinen noktada artık sadece HDP ve bileşenlerinden ya da Kürt halkından beklenen tepkilere odaklanılmaması gerekir. Hı hı. Çalınmakta olanın müşterek geleceğimiz olduğunu ve bu yangın dalgasına sessiz kalmakla bundan muaf olunamayacağını herkesin anlaması gerektiğini düşünüyorum. Karamsar değilim. Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın zamandır demiş. Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Vallahi günaydın. Yani bu bir şarlı yetti yani. Günaydın Cengiz Bey sabah şerifler hayır olsun biraz gecikmeli girdik ama telafi ederiz merak e, etmeyiniz elbette yok hayır yani ne bileyim hiç konuşmasak mı diyorum <gülüyor> evet yani Donald Trump'ın şeyi üzerine tabi uygun düştüğünü düşünüyoruz bu büyük Allah. diktatörden alıntının Charles Chaplin'in şey vaziyetindeyiz yani biraz herkes grogi bütün dünya grogi grogi yani. bir yani. kemiş herkes evet Ama yani bunu sabah da azıcık konuşma fırsatımız oldu. İzledim, dinledim. Çok iyi bir eee geliştirdiniz e, ve yani bunun üzerine daha çok konuşalım. Çok isteriz. Çok teşekkür ederiz. Sen evet. ne diyorsun evet. şimdi durumlara? Yani programın programın adının her geçen gün ne kadar doğrulandığını görmek <gülüyor> insanı <Evet>, doğru. <gülüyor> Kanını donduruyor. Yani Brexit'ten sonra UK Evet, UX. <gülüyor> UX evet. Çok... evet, evet isim ha ha hakkı mahsustur. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi şaka kaka oldu yani akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil dememek lazım. Tabii demin sabah yani programın ilk bölümünde anlattığımız nedenlerden ötürü. Yani dünya çapında bir bir kolaycılık, eğyampçılık işte dışlanmışların revanşı bütün bunlar tabi beyhude yani o, o, bugün Trump'a o yatan insanlar 4 yıl sonra tekrar seçime gittiklerinde daha mutlu olmayacaklar orası <gülüyor> açık bu dışlanmışlar da sadece beyazlar değil tabi bu arada onu da altını çizelim yani Trump'a o yatan beyaz olmayanlar da var ...Florida'yı aldı mesela değil mi? Orası bir hispanik yani... Evet. El -Latin, e ...Ve Küba, e Kübalı tabii. Evet evet yani demek ki Küba'yla barışmayı... E ...hiçbir zaman içine sindiremedi Florida anlamına mı geliyor? Yani bütün bunlar e büyük soru işaretleri olarak duruyor. Establishment kaybetti tabii yani o açık yani... E elitler Amerika'nın <gülüyor> elitleri e, kaybedeceğiz ya, ama her yerde böyle bu özellikle ya. aydınların ihaneti e, akıl almıyor yani medyada yazanlar çizenler şu an rezalet yani <gülüyor> evet <gülüyor> ama yani karşı tarafta da bir şey yok <gülüyor> acıklı olan o. boş yani e, Trump'ın bir, bir politikası yok mesela Yani hiçbir konuda ciddi bir şey söylemedi bugüne kadar. İşte bildiğin vergileri indireceğim. Yani vergileri iyi de yani başka ne yapacaksın? Rusya'yla mesela şu şey kanka falan yani çok ilginç tabii. Yani muazzam bir belirsizlik dönemi başlıyor. Yani bu herhangi bir ülkenin Trump'ı seçmesi değil tabi yani Trump gibileri seçmesi değil yani Polonya mesela bu iyi bir örnek yani Veya Macaristan Olur. Ama cirmleri kadar yer yakarlar Bu koskoca Amerika Birleşik Devletleri yani. Evet ya da Filipinler Duterte yani Onlar e. tabi dediğin gibi cirmleri kadar Yer yakacak Ülkeler ama Allah'a tüylerim ya yani Milli irade kazandılar Evet milli irade kazandı Biz de memnunuz Uexit <gülüyor> evet. Hayırlara vesile olsun. Şimdi çok komik gelişmeler var yani acıktı. Kanada göç idaresinin sitesi çökmüş mesela dün gece. <gülüyor> New Zealand göç idaresinin sitesi de çökeceği haberleri geliyor. Yani millet Amerika'ya gidelim derken Amerikanlar da kaçacak yer arıyorlar. Her seçimden sonra Türk ülkeyi terk etme Türkiye'ye özgü bir şey değilmiş. Bunu da ben anlamış oldum bu seçimlerle beraber. Can yani Ben bu arada bugün... Ben sonunda iyi bir haberim var. Ben de benim de size bir haber, iyi haberim var. Pasaportumu yenilemeye gidiyorum bugün. Bir 10 senelik Güzel. yenileyim dedim. Bakalım artık nereye. Yok, yani? Çok kısa yerine. Çipli Ağabey geliyormuş çok... da o yüzden aslında yenileyeceğim yoktu. Sırf çiplileri merak ettiğim için bu şey e, vize serbestlisiyle alakalı şeylerden, e, şartlardan bir tanesi yerine getirilmeye çalışıyormuş. Bir bakayım dedim ben. Dinle bakalım Cengiz ne haber verecek sana. Şimdi gün tabii Türkiye açısından önemli bir gün ama ona geçmeden üç, bu piyasalar alt üst. Evet. Ondan söz ettiniz. 3.30 olmuş yani 1 saat çok, içinde. Çok. Ben de öğümde spot 3.30'u vurdu, gördü yani. Tamam evet. Gördük 3.30 0.90'dan döndü 3.21 17 şimdi. O. Oh. Evet. borsa işte açık. Atladık. Evet. Ama daha şey, başka tabii yani öbürüştü. Öbür öbürü 3.62 avro. Avro evet. Meksik, e, Meksika Meksika çöktü tabii. 15 gitti yani. e, Çünkü son derece e, Meksika e, düşman bir, bir takım politikaları yani yegen politikaları zaten negatif adamın politikaları. Yani demokratlar ne yaptıysa Ben tersini yapacağım e, diyen bir e, adaydı e, Trump. E, şimdi nur topu gibi bir Trump'ımız oldu 4 seneliğine bakalım ne olacak. Hakikaten. Asya piyasaları da düşüşteymiş o neden Hep, oluyor Cengiz Bey. Hepsi yerlerde. Asya'yı ne Bütün, oluyor? Yani, tamamen şeye kısığındı. Bütün, e, yani dünyada dolaşan e, işte bir günde 3 trilyon falan dolaşıyor biliyorsun. E, altına İsviçre frangına ve şeye. 6 metri şifrağına ve bono olarak. Hazine bon, i̇şte bon bonolarına vesaire. Evet, evet. evet, evet. evet. E, Muhtemelen e, faiz artırımı gelmeyecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Böyle bir e, ön kabul var piyasalarda. Alt üst, bu daha sürer tabii. Yani Brexit'in sonuçları hala sürüyor biliyorsunuz. O yüzden daha Daha bu bu bu pilav çok su kaldırır hakikaten ee, yani çok konuşacağız herhalde ve çok da sevinsiz yani bir, bir, bir <gülüyor> bütün bunları konuşmak durumunda olmamız ee, önümüzdeki aylarda haftalarda yıllarda yani çok yani, lanet olsun de <gülüyor> Evet, evet çok şey bu arada ben de bir hükümet yanlısı iktidar yanlısı gazetelere baktım. Bambaşka haberlerden bahsediyor. Yeni Şer ittifakı kurulmuş. HDP PKK Allah Allah evet, evet. <gülüyor> Bu akşamın da, evet. haberi mesela. <gülüyor> Şimdi gelelim Türkiye'ye. Yani dediğim gibi daha bunu maalesef çok konuşacağız bu Trump meselesini. Evet. E, e, bugün saat 1.00'de eee parlamentoda Ioannes Han e, ilerleme raporlarını sunacak sadece. E, şeye değil tabii Türkiye'yle alakalı değil. Diğer müzakere eden ülkeler. Saat 3.00'te Türkiye saatine basın toplantısı var. Ondan önce raporda ne var, ne yok ortaya çıkar tabii. Şimdi bu e, Avrupa Birliği ile müzakerelerin e, yani süre, sürmeyen da çize, altında çizelim. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sürmeyen müzakerelerin sadece e, kağıt üzerinde sürdüğü e, sanılan müzakerelerin dondurulması artık gündeme geldi. Yani gün geçmiyor ki bir Avrupalı yetkili bunu e, telaffuz veya terendim etmesin. E, bu ciddi alınması gereken bir şey şimdilik Avrupa Birliği tarafından bir yani beyanların dışında bir hareket yok ama bu olmayacak demek değil komisyon çok fazla kendini öne atıyor Oysa bu komisyonun uhtesinde olacak olan bir şey değil yani hele Türkiye söz konusu olunca yani birliği oluşturan 27 ülkenin alacağı karar bu Şimdi hatırlatmak, hatırlatmak babında e, Can'a soru olsun aynı zamanda. E, bir belge vardı hatırlarsınız. 2005 yılında müzakereler başlarken müzakere çerçeve belgesi adı. Hatırlarsınız. Evet. Bu e, belgenin üçüncü maddesi şöyle diyor. Birliğin temelini oluşturan özgürlük demokrasi insan haklarına ve temel özgürlüklere tam saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin Türkiye'de ciddi ve ısrarlı bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, komisyonlara falan inisiyatif alır ee, özgürlük demokrasi insan haklarına ve temel özgürlüklere tam saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin Türkiye'de ciddi ve ısrarlı bir şekilde ihlal edilmesi durumunda. Var mı böyle bir şey? Canım? Kaçıncı şeydi maddede efendim? <gülüyor> geç. Siz bayağı çalışmadınız yani, evet, yani. Ben yani. idam çalışmıştım aslında. <gülüyor> ya. var mı böyle bir e, ciddi bir ıstırap bir şekilde ihlal edilmesi bir durumu var mı böyle bir durum. Yemîn sebebi yani bizzat e, daha evet. önceden okuduk Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmalarda ediyorum. hukuk devletinin ta kendisi bizde var. Batıda yok diyor. Hah, e işte. Yani Avrupalı, yalnız bu, bu çok önemli bir nokta. Avrupalılar da e, böylelikle o beyanları kabul etmiş e, durumdalar. Yani Türkiye'nin hukuk konusunda, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere ne kadar saygılı olduğu konusunda bir... ...bir ortak akıl oluşmuş durumda Avrupa'da. Doğru mu Can? Doğrudur efendim Çünkü muhtemelen. Çünkü şey yapmıyorlar. Te teoride doğru olabilir. Devamı da evet. şu şekilde geliyormuş. Özellikle işkence ve kötü muamele ile mücadelede, bunlarla mücadelede sıfır tolerans politikalarını... ...ve ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, kadın hakları, sendikal hakları da dahil... ...ilo standartları ve azınlık hakları ile ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin mevzuatı... ...ve uygulama tedbirlerini konsüledi etmesini ve genişletmesini beklemektedir Avrupa Birliği. Türkiye'den gibi bir, bir ibare de var. Yani bu konularda da e. arayakalı çeşitli örnekler sayılabilir. Bolca mevcut gazetelere baktığınız zaman bugünlerde. Yani, ya da e, yani bugün geldiğimiz yerde şimdi Financial Science'da sabah indir e, makale yayınlar yandı. Daha taze yani. E, sıkıldı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Bu iş kopma noktasına geldi diyor makalenin başlığı. Yani e, ücretli olduğu için okuyamadım. Ee, gün içinde biz çevirir okuruz ama yani e, her gün her yerde e, bununla ilgili bir haber çıkıyor. Şimdi bunu ciddiye almak lazım. Ee, yani ne kadar alttan alırlarsa alsınlar. Avrupa'lı Avrupa kurumları yöneticileri. Mesela Martin Schulz bir telefonlar falan ediyor şu arada başbakana. Ee, ikinci kez telefon etmiş bir şeyler. Ve bu e, Öbürü Mogherini e, ki asla onun işi değil. E, o devamlı konuşuyor. İşte biz e, ipleri koparmayacağız falan diyor. Ondan sonra ne kadar alttan e, alırlarsa alsınlar. E, ne zaman alttan e, alma mesajları versenler karşılığında hadi oradan diyor. diyor bir Ankara'dan birisi. E, daha hala meselenin vahametini anlamış değiller yani. Hakikaten evet. çok bahim. Hiç bu kadar aciz bir durumda olmamıştı da Avrupa Birliği. 1978'den bu yana mesela. Evet yani ben de Deutsche Welle'den filan takip edebildiğimiz kadarıyla şunu ekleyeyim. Yani çok ağır eleştiriler de geliyor. Hem Avrupa Birliği'ne hem de tek tek hükümetlerine. Alman basını ateş püskürüyor. Tabii Almanya. tabii yani. Almanya'nın yani çok yavaş kaldığında. Değil. Evet yani sürdürülebilir bir şey Yani kimse yani çünkü Avrupa Komisyonu muazzam bir kredi e, zaafına uğraşıyor. <gülüyor> Şimdi bu Türkiye'ye nasıl yansır? Yani olur mu? Olabilir tabii. Neden olmasın? Zaten Çİİ müzakere falan diye bir şey yok. Yani bir uyum çalışması yok. Bir şey müzakere edildiği yok. 15 tane fasıl açık. mesela bu fasıllardan bir tanesi hep söylerim. Her zaman hatırlatmakta fayda var. Bir tane çevre faslı var. Çevre. Evet, çevre. Çevre faslı açık. Türkiye'de müzakere ediliyor. Avrupa Birliği normları müzakere ediliyor. Orayı da çalışmadım değil mi? Ben tarih çalışmıştım bugün aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Çelik'in karşılaştırması hakkında soracaksanız <gülüyor> cevap verebilirim. <gülüyor> şey. Bir fasıl daha var mesela açık olan. Bölgesel politika. Yani tam Kürt siyasi hareketinin taleplerini karşılayacak kapasitede çapta bir politika bu. Avrupa Birliği'nin politikası. Ondan sonra ya o, o, o, o da açık. Evet. Yani, yani Ama... Dolayısıyla artık bu bir fars. Yani bu bir, yani burada bir, yani kurtaracak bir şey yok ortada. Onu söylemek istiyorum. yani Zaten 15 tane faslın e, hiçbirinin içeriği Türkiye'ye uygulanmıyor, yansımıyor. Yani birkaç tane e, ka, yönetmelik dışında. Şimdi eğer e, bu gündeme gelirse ve yani veya piyasalar, dış dünya yani üçüncü e, ülkeler Türkiye günün birinde eninde sonunda üye olacak diye Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler diyelim mesela adına ee, ki e, yani bu algı çok zayıfladı son dönemde. Ee, mesela bir e, yani Koreli şirket galiba veya Japon şirketi Türkiye yerine Çek Cumhuriyeti'ne gitti, yatırım yaptı geçen sene hatırlarsınız. Şimdi bu silkeler yani diker zaten yani ekonomi e, bütün e, Yani bu, bunu an be izleyen e, iktisatçıların e, yaptığı tahliller, bir gazetelerde yayınlanmıyor bu ama Seyfettin işte Gürsel olsun, Emin Çapa olsun e, şey CNN'de yani iş mahametini e, e, gözler önüne seren rakamlar var. Yani bu böyle tevatür değil, yani çöküşte olan bir ekonomi yani, e, Avrupa Birliği ile ilişkilerin e, sonlandırılması Yerde ya sonlan, sonlanmasına bir resmiyet kazandırılması. Tüyliker yani. Şimdi burada önemli bir e, gelişme e, var. E, o da Kıbrıs. E, bu arada kaynadı. E, Kıbrıs hiç e, gündemde değil Türkiye'de. Belki daha iyi böylesi. Şimdi e, İsviçre işte Montreux'e toplandılar Ömer biliyorsun. Evet. E, Anastaziyadis ile Akıncı. Çok can alıcı iki dosya, iki konu konuşuluyor. Biri toprak, öbürü mülkiyet meseleleri. İkisi birbiriyle çok bağlantılı tabii. Bir de ileride konuşulmak üzere ayın, yani eğer bir sonuç alınırsa beşli konferansın toplanması garantilerle alakalı. Onun da tarihi üzerinde bir müzakere sürüyor. Garantiler bu 1960'dan kalan, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kalan garantiler meselesi. Bu çok nazik bir konu, yani Türkiye'yi birebir ilgilendiriyor. Biliyorsunuz diğer iki ülke, diğer iki garantör ülke yani İngiltere ve Yunanistan garantörlükten ifade ettiler. Çoktan yani, yani bir işimiz yok falan diye. Bakalım şimdi ne olacak Yalnız şöyle bir endişem var. Şimdi e, e, bu tam şimdi canın e, komşuna giriyoruz. Yani e, işte evladı Fatih Han e, güç politikaları uyarınca Suriye, Irak ve Yunanistan'dan e, üstü kapalı toprak talep eden e, Ankara bence bu Kıbrıs'ta acaba bir çakılkaşı vermeye razı olacak mı? Yani günün sorusu bu. Ne dersin bir tarihçi olarak can Kısmet efendim. Açıkçası. Hiçbir şey belli olmayabilir. Donald Trump'ın bile e, iktidara gelebildiği bir dünyada. Konuyu gene dönüp dolaştık. Oraya getirdin. Herkes çok da. Sanki hiç belli değilmiş gibi herkes büyük bir şok içerisinde şu anda. Yeni jenerasyonun sınav yaklaşımından parlak örnekler de. <gülüyor> Manevral. Manevral. <gülüyor> bir daha soruyorum sorumu. Buyurun efendim. Suriye, ve Yunanistan Konusunda mısakinli e, e, konuşan e, bir Ankara Kıbrıs'ta çakıl taşı verir mi? Veya vermeye razı olur mu? Verilmesine razı olur mu diyelim KKTC'ye dikkate alarak. Ankara'ya yani. ne? Ankara dahil olacak mı bu görüşmelere? Bir de o var. Zaten işin içinde hızlı olur mu? Ha, var değil mi? Orada 40 bin asker var ben söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam Yani son zamanlarda pek dahil edilmiyorlardı ya Bu tip şeyleri Çoklu partileri Burada varsa tabi Olabilir o zaman Yani bir, bu konuda bir şey Boş geçiyorsun bu soruyu öyle mi? <gülüyor> ya şu konuya gelsek Cengiz Bey gerçekten biraz acelem var <gülüyor> <gülüyor> vize, vize Aha, Tabii tabii yok daha vaktimiz var ama Şimdi Bu soru işaretini kenara koyalım. Buna bir mim koyalım ve bekleyelim. Ee, o yüzden e, yani bu, bu çiz, yani çantada keklik değil onu söylemek istiyorum. Yani, evet, yani herhangi ele geçirmiş oldukları 64 şeyden sonra evet. toprakların e, bir kısmının iade edilmeden bir çözüme varılması imkansız herhalde. Tabii bir, e, bir de şimdi e, Trump faktörü var. Yani seçilirse eee yani, şimdi bu demokratların politikası çok açıktı Kıbrıs'ta yani bir sonuç e, elde etmek e, üzere e, bastırıyorlardı. Ellerinden geleni yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri çok e, e, görünürdü Kıbrıs müzakerelerinde. Eee şimdi ne olacak? Bu adamın politikası bu hatırlarsınız Ronald Reagan, Johnsen'ı hatırlamazsın ama eee İran'la İran'la İran, la, İran la karıştırırdı. Da Benim cumhuriyetçi ve Iran, Irak derdi. Irak'ta <gülüyor> ne evet. bu da öyle bir adam zaten. Yani e, o yüzden yani Kıbrıs'ta çözüm, müzüm falan şimdi mesela Ukrayna'dan bir haber var bu sabah. E, çünkü takip ediyorsunuz Putinle taraf. E, Ukrayna çökmüş vaziyette. Hı -hı. Hı -hı. tamamen ya yani Ukrayna, Ukrayna'da Ukrayncede o zaten imkansızın telaffuz edemez. Yani y yan yana. O yüzden <gülüyor> <Sorunuz> <gülüyor> yani Ukrayna... cevap özür dilerim. Yani şimdi yani bu, bu, bu, o her taraf alçüst ve bu Kıbrıs'ta da muhtemelen olumsuz olarak yani evet. diye düşünüyorum. Sorun. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsetmek istiyorum. eee bitirmeden daha Peki. vaktimiz var biraz tamam. ama ama tamam. sen sorun tamam, sordun. cevabı buldum cevabını verecekmiş. Cevabını buldum. Önümüzdeki sene önemli bir sene olacakmış. 2007 senesinde yapılan bir icraat vardı. Bir ihracat vardı. Önümüzdeki sene 2017 senesinde de bunun 10. yıl dönümü gerçekleşecek. Belki aynı taktikte devam edilebilir. Muğla'nın fethiye ilçesinden yaş, sebze, meyve ve kromun ardından Muğla'nın aynı şekilde fethiye ilçesinden bu sefer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Çakıl Taşı ihraç edilmesinin 10. yıl dönümüymüş. <gülüyor> İlk parti olarak Kuzey yani, Kıbrıs'a e evet, tamam. bin ton çakıl taşı gönderilmiş. Utardın yani durumu. Yani. Önümüzdeki senede bir iki bin ton gönderirsek bence <gülüyor> sorun burada çözülmüş olabilir. Evet. Aldın cevabı değil mi? Kaç evet. notunu veriyorsun? <gülüyor> Bu. Evet yok iyi. Tamam evet. i̇yi, iyi. İyi. On üstünden sekiz. Eyvallah sağ Yani öyle cimri bir hoca değilim ben. Evet. Şimdi... <gülüyor> Bir, son bir haber var. AB28 ülke evet, deposta çıktı bakalım. Yani Wall Street Journal'dan e, aktarıyor. Ee, pazartesi e, bir toplantı olacak diyorlar. Önümüzdeki pazartesi e, bu FAK toplantısı yani Foreign Affairs Council e, yani dış e, ilişkiler konseyi. E, konseyi yani 27 ülkenin dış işleri bakanları, Wall Street Journal mahreçli bir haber. Bu Türkiye konuşacaklarmış. Ondan sonra bakalım. Şimdi mesela ona da bir haber olarak vermiş olalım. Gelelim bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenlere. Evet, bu çok bu. önemli. <gülüyor> yani Yani bunu, bunu görmemek hakikaten e, siyasi vasiletsizlikti tabii. Yani işin buraya geleceğini görmeden. Dün başbakan çok önemli bir e, laf etti biliyorsunuz. E, seçimle gelen seçimle gider. E, hoppala dedi. Duydunuz mu? Hayır duymam. Çok ben, ben de atlamışım. Çok. Öyle, öyle çok değil önemli. mi? Nereden çıktı falan dedi. Yok öyle bir şey dedi. O yüzden yani bu, bu, bu küçük lafları... E, atlamamak lazım yani, ben siyasetçilerden bahsediyorum yani ve e, nereden çıktı niye gidelim diyor yani. e, şimdi e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir teveccüh birdenbire e, oluştu e, yani bu başına gelenlerden bağımsız olarak e, işte ana muhalefet partisi HDP e, milletvekillerinin derdest edilmesi konusunda daha Işte sert, güçlü, daha e, e, uzun elimli bir e, tepki koysun ortaya gibi bir, bir şeyler dönüyor ortada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, böyle bir fıtratı yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi devlet partisi yahu. Yani. Evet. yani bu evet. e, yani, istisnalar var. Mesela bugün Sezgin Tanrı işte bir iki milletvekili ama başta Sezgin Tanrı Ondan sonra Ondan önce tabii Erdal Bey ama bunlar istisnalar Erdal ve, İnönü evet Erdal İnönü Kürk yani şey, yani politikacıları ilk defa siyasete taşıyan CHP'nin başındaydı O zaman hakikaten çok önemli Bir Bir politikacıydı Rüzgar gibi geldi geçti yani Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi Kutladı ve kendine döndü Bugün ondan bir şey beklemek Yani çünkü devamlı yarım gebe, yani yarım hamile. Ee, mesela bir şey söyledi, işte kabul edilemez dedi. Yani o kadar onu böyle karından konuştu ve söyledi ki hemen karşıdan cevabını aldı. Ve şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili ve Mahmut Tanal ilgili ama başka nedenlerden e, davalar açılıyor. Yani bu böyle e, Yani bu ortadaki fiili durumla, Ve e, istikbaldeki e, faşizmle e, mücadele etmenin e, yolları bu değil. Bu, bu, bu, yani alttan alarak olacak bir şey değil. Yeni, yeni Kapı ruhu tam zaten boğulup bitenler Yeni Kapı ruhu. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir şey beklememek gerekiyor. Yani yeni evet. Kapı ruhu işte e, Selahattin Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer partilerin derdest edilmesi. Zaten yoktu Yenikapı'da HDP, biliyorsunuz. Evet, Habertürk'te bugün manşetini yeni kapı ruhu karakolluk diye vermiş. Yo, yeni kapı ruhu yürüyor ya. Yürüyor, yürüyor. Evet. <gülüyor> Fakat <gülüyor> Devlet Partisi olduğunu gösteren ilginç şeylerden biri de bugünkü Cumhuriyet'in bir kamuoyuna bildirisi var birinci sayfadan. Orada da şeyi anlatıyor, Cumhuriyet Vakfı Başkanı oran Erinc'in eski yöneticilerden Alev Coşkun'un çağrı ve iddialarını yanıtlayan açıklaması. İşte Alev Coşkun tam e, devlet Cumhuriyet Halk Partisi e, devlet, e, yani devlet sonucu, şeyini. Işte, CHP'liler ziyarete gidiyor, bir şizofreni yani. Tamam iyi diyorlar falan ama ötese yandan yani bu işin arkasında olan bir vardam biri de CHP'li. Evet, milletvekili, milletvekili olarak orada bulunuyor değil mi? <gülüyor> evet, Mustafa Balbay. Yani. Yani Mustafa Balbay doğru. Yani. Evet. <gülüyor> çok acayip. Şimdi artık ihbar'e gelelim bu eee yani ihracatçı e, oluyorsun can biliyorsun. Evet, evet. Ama ne satacağımı düşünüyorum işte. Ya bulusunmuşun şey canım yani, işte, Sebze olur, meyve işi gibi. Sonra çünkü vize konusunda artık maalesef e, defter kapandı. Öyle yani. Kesin mi? E çünkü şöyle bir e, haber vardı iki, iki gün önce. E, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Türkiye'deki durum göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'den gelenlerin iltica hakkı olması doğal Şimdi önünde iki seçenek var. Ya dış ticaretçi olacaksın, e, yani tüccar olacaksın ve e, devletin sana yeşil pasaport verecek biliyorsun. 15 bin falan gibi bir yeşil pasaport terapisi ediliyor. E, Tabi bu arada öbür yeşil pasaportlar da kime gidebilir miyiz? 15 bin kişiye yeşil pasaport çünkü vizesiz malum. Ya da ilk ticaretçilik. Hmm. İşte biraz daha geçmişte olsa köle ticaret yapıp bir taştaki kuş vururdum ama... <gülüyor> <gülüyor> bak, yani, e, yılları, ben de düşünüyorum ben silah ticareti yani, şey bak bizi konusunda yani hiç yani hiç yani o bir, Allah bir kapıyı kapatır Katır, Öbür bir, günü açar açar evet aynen böyle <gülüyor> <gülüyor> bugün olarak. olduğu gibi bak tramvaydan <gülüyor> <Mesela. gülüyor> Kapı kapandı, başka kapı Şeyi verecekler evet, mi? Evet. Abi nereye doğru? Bir çok çok soru sorabilir miyim? E, parayı Yok, verecekler kaldım. mi? Nereye doğru? Yani söyle bakalım. Parayı parayı verecekler mi? Bu şey müteahhit anlaşmasıyla alakalı olan para geldi. Gelir o parayla gidiz zaten. O tam bir komedi. Yani o parayla madem oraya orkoluyor açtı. O para geldi. Geldi mi? Ama e tabii yani o paranın çok büyük bölümü geldi ve 2 e, milyara yakını geldi yalnız o para Türkiye üzerinden yani hazineye girmiyor. Ee, uluslararası kuruluşlar üzerinden veriyorlar. Tabaşın da söyledikleri gibi. O da Ankara'nın hoşuna gitmiyor. Sen ver biz harcarız diyorlar. Bu arada tabii Türkiye'nin harcadığı para devam her gün 1 milyar artıyor. 15'e çıktı en son. 15 milyar harcamış Türkiye mültecilere iyi mi? <gülüyor> i̇şte insan ya, ya. Ya. Ya, Türkiye'de de mülteci olabilir. Sana da ajder yani. O <gülüyor> ne mümkün? <gülüyor> <gülüyor> Nereye doğru? <gülüyor> Nereye doğru? <gülüyor> hayır. Sabah şerifle hayrolsun. Hayırdır o. Došu efendim. <gülüyor> Teşekkürler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe Bakışlar Açık Gazete Stop the Rain. Kim durduracak yağmuru? Creedence Clearwater Revival'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı. Bu da bugün Tom Fogarty'nin, tam asıl adıyla Thomas Richard Fogarty'nin 75. Doğum gününü kutluyoruz. 9 Kasım 1941'de Kaliforniya'da Berkeley'de doğmuş ve erken bir tarihte nispeten Arizona'da 1990'da hayata veda etmiş önemli bir müzisyeni anmış oluyoruz ona da bir günaydın diyelim buradan tekrar veya açık radyoda açık gazetede saat 9.44 oldu ee, haberlere de devam edelim Trump durumunda nedir başından beri Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için en önemli olaylardan biri sayılan Donald Trump'ın İnşaatçı milyarder olduğunu söylüyor ama iflas da etmiş birkaç defalar. Ee, hiçbir söylediğinin ötekiyle tam bağdaşmadığı ilginç bir kişilik protofaşist e, iktidara gelmiş olması ihtimali kuvvetliydi son seçim haberlerine bakıldığında. Şok olmuş Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden yaşanan gelişmelerden ötürü büyük bir şok yarattığını şok oluştuğunu söylemiş şok, Reuters. Şok olmuş ha. Evet Reuters haber ajansında konuşmuş. What? Von der Leyen Trump'ın aldığı oyların kendisi için değil kurulu düzene karşı verildiğini bildiğini düşündüğünü de aynı zamanda sözlerine eklemiş. Düzen ...bu düzene karşı verilmiş olan... E, ...oylar olarak nitelendirmiş. Evet. Biraz önce yapılan analizde bir, aynı şey. Evet, bir değişiklik var mı şeyde? E, yeni bir eyalet... ...haberi filan. New York Times'dan... ya da ...Almanya'nın sesinden, bilgisinden filan takip edilmiş. Georgia'yı almıştı Trump. Evet, Georgia'yı almıştı son. En sonunu almıştı. şu andaki Delege sırayı... sayısı olarak ne kadar? 215'e 244. Ve hmm. Marine Le Pen'den de tebrik gelmiş... Seçim zaferi dolayısıyla Donald trump arayarak Tebrik etmiş Avrupa'nın En sağ Köşelerinden bir tanesi olan O da proto faşist Ulusal, Par Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen Evet durum budur Yani Devam edelim o zaman takip edeceğiz Tabi son bir haber gelirse Netleşirse tekrar Bildirmeye çalışırız size çok önemli bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Dünya düzeninde özellikle de gezegenin bekası adına diyeyim öyle büyük bir laf kullanmış olalım. Çünkü iklim değişikliği konusu en büyük problem artık tehditlerin tehdidi ee, bir durumda. Bunu tamamen yoksayan bir anlayışın temsilcisi hatta bunun karşısında yer alan Hı -hı. Da münasebet diyen Dakota Access Pipeline en keskin noktada da kendisinin yatırımlarının olduğunu öğrendiğimiz bir kişi Amerika'nın ve dünyanın en güçlü devletinin başına geçiyor. Tabi bir de e, nükleer silahları da <gülüyor> Kodunu da elinde tutacak olanın böyle biri olması çok kaygı verici. Asya'daki savunma politikasını da buna göre şekillendireceğini söylemişti zaten Donald Trump. Yani Japonya üzerindeki askerleri geri çekip Japonya'ya nükleer silah ve temininden bahsediyordu. Böyle politikaları vardı, uluslararası politikaları vardı. Son durumda da şundan bahsediliyor. BBC'nin, İngilizce BBC'nin internet sitesinde. Pensilvanya'da da kazanmayı çok yakınmış Trump. Bu da 20 delege demekmiş, 20 oy demekmiş ve geriye 6 ...delege sayısı kalıyormuş... ...alması gereken başkanlık için. ...alması çok muhtemel. Bazı hile... ...da haberleri de var ama artık... ...onlara girmeyelim. Greg Pallist, bu konuları yakından... ...takip eden Greg Pallist çok ciddi. Florida'daki... ...seçim hilesini de... ...George W. Bush'un kazandığı... ...şeydeki... ...seçim hilelerini ortaya koyan... ...kişilerden biri başında geliyordu... O da başka eyaletlerde de ciddi hile yapıldığını bu ekran ekranla oy vermede özellikle. Ama onu belki yarın konuşuruz. Şimdi şu, kısaca şeyi de söyleyelim. Cengiz Aktar'la konuşurken dışarıda yani zaman bulamadığımız için dışarıda tuttuğumuz iki haber var. Bir tanesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın teröre ve PKK'ya destek verdiği şeklindeki suçlamaları vardı. Yani Almanya Türkiye'den yana değil, çünkü tüm Türk teröristlerin Almanya'ya gitmesi tesadüf değil diye aslında normalde dışişleri bakanlarının üslubuna çok da uygun olmayan bir açıklama yapmıştı. Steinmayer kendi mevkidaşı Almanya'dan hemen cevap vermiş ve Ankara'da bunun tam tersi olduğu biliniyor demiş. Bu önemli bir açıklama. Yani şu Almanya teröre destek veriyor diyor. Steinmeier'de Ankara'da bunun tam tersi olduğu biliniyor diyor. Ne demek efendim bu tam olarak anlamadım? Şöyle Kanımca Ankara'da bunun tam tersinin doğru olduğu biliniyor demiş. Yani PKK ve Türkiye kökenli diğer aşırı grupların Almanya'da terör örgütü olarak yasaklandığını vurgulamış. Bu örgütlere ilişkin takibat yapıyoruz. Biz Almanya'da demiş. Bu nedenle Almanya'ya yönelik Türkiye'den yapılan açıklamaları anlayamıyorum diye kinayeli konuşmuş. Darbe girişi sonrasında ...ya yani biz darbenin yarattığı... ...darbe girişimin yarattığı tehlikenin... ...Almanya'da hafife alınmadığını vurgulamış... ...ama darbe girişimi... ...sonrasında izlenen tutumun... ...hukuk devletinin ilkelerine... ...saygı çerçevesinde olması gerektiğinin altını çizmiş... ...ve kitlesel gözaltılar demiş... ...yani Ankara'da, Türkiye'de şu anda yapılan... ...bu ilkeye uymuyor... ...dolayısıyla milletvekillerinin... ...tutuklanmasını eleştirdim demiş... Arkasından Merkel da konuşmuş Almanya Başbakanı Şansölyesi Angela Merkel. Türkiye'den alarm sinyalleri geliyor demiş. Deutsche Welle Türkçeden de alıyor bu haberi de. Türkiye'den insanların iltica başvurusunda bulunmamaları için gereken koşulların sağlanmasının önemine işaret etmiş. Ve Türkiye'de temel özgürlüklere ilişkin son günlerde alarm sinyalleri geliyor demiş. Avrupa İşleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Mikhail Roth, Türkiye'den siyasi iltica başvurularını kabul edebileceği yöndeki sözlerine ilişkin bir soruyu da yanıtlamış ve demiş ki, ''Öncelikle insanların iltica başvurusunda bulunmak zorunda kalmaması ve temel hak ve özgürlüklerine kavuşmaları için gereken durumun Türkiye'de sağlanması için siyasi çabalarımızı sürdürüyoruz.'' demiş. Hı hı. Norveç Başbakanı Solberg'de e, şey, şunu söylemiş, iltica başvurularını bağımsız kuruluşlar değerlendirir. Türkiye'nin insanların iltica başvurusunda bulunmasını gerektirecek bir ülkeye dönüşebilir demiş. Ge geçen 20 yıl içinde de Türk ve Kürtlerin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunduğunu ve başvuruların kabul edildiğini dile getirmiş. Türkiye'deki muhalifler için iltica seçeneği üzerine de konuşmuşlar ve Mikhail Roth Avrupa İşleri'nden sorumlu devlet bakanı Die e verdiği mülakatte Türkiye'deki tüm muhalif zihniyetlerle dayanışma içinde olduklarını belirtmiş ve Almanya'ya ittica başvurusunda bulunabileceklerini işaret etmiş. Bu önemli çünkü mesela Büyükelçiler HDP grup toplantısında yer aldılar. 10 milletvekili tutuklu olan HDP'nin Halkların Demokratik Partisi'nin E, gen, eş genel başkanlar olmadan yani mevcut olmadan onlar çünkü hapiste e, yapılan ilk grup toplantısına birçok Avrupa Birliği ülkesi büyük elçileri ve temsilcileri katıldı. Bu sembolik ve önemli bir jest. bayağı fotoğrafı da var mesela Cumhuriyet gazetesinde. Bunları diğer gazetelerin çoğunda görmek mümkün değil böyle bir fotoğrafı. Artık zaten medyanın haber vermek, gerçeği kovalamak gibi bir İşlevi çoktandır, çok azaldı Türkiye'de ancak belli organlarda görebiliyoruz. İşte orada oturuyorlar, ellerinde <gülüyor> tercüme şeyleriyle beraber ciddi şekilde oturuyorlar parlamenterler, büyükelçiler pardon ve birçok Avrupa Birliği ülkesi, büyükelçisi ve temsilcisi katılıyor. İlginç bir şey olmuş bunu soru olarak sormuyorum retorik bir soru sorayım yani tutuklu demirtaş ve yüksek dağın mesajların okunmaya başladığı an tbmm tv canlı yayını kesmiş neden sormayayım dedim ben sordum sakıncalı elektrikler mi kesilmiş trafoya bir şeyler mi girmiş Bir gerekçe göstermeleri lazım herhalde yani böyle bir olaydan atıyor. Artık bir parti gerekçe. Yapıyor, açıklama yapıyor ve kesiyorlar. Evet kesmişler. Bir bildikleri vardır herhalde. Evet herhalde vardır. Bu durumu da bu şekilde şey yapalım. Şimdi artık buradan da şey ha, önemli bir haberi de daha söyleyelim. Ee, birkaç haber daha var önemli. Bir tanesi Hrant Dink davasında Agos Gazetesi Genel Yeyin Yönetmeni rantinkin yakın tarihinin en önemli cinayetlerinden biri Türkiye'de. E, hala devam ediyor dava ama çok karmaşık bir durum. Son olarak da e, Celalettin Cerrah Diyar <gülüyor> e, bir şey demiş. O belgeyi imha et, etmemi istediler diyor. Çok ilginç bir gelişme bu. Şöyle özetleyeyim. 35 sanıklı, ikisi tutuklu davada dönemin eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek benden talep edilen bir tek şey oldu demiş. Celaleddin Cerrah 17 Şubat tarihli yazıyı Trabzon'dan İstanbul'a gönderilen ve ses getirecek eylem yazısı Onu imha etmemi istediyor. Devlet içinde sen onu imha et demiş. Bunun üzerine söz alan Celalettin de Cerrah ne demiş? Aralarında bir kara kedi dolaşıyor anladığım kadarıyla. 45 yıldır devlet memuruyum. Kara kedi, yani kedilere de hakaret etmek istemem ama lafın gelişti. Karalara hakaret edelim. Evet. İlk defa böyle bir kara leke... İlk defa böyle bir suçlamayla karşılaşıyorum. abi olarak beni üzmüştür. 2 senedir cezaevindedir psikolojisinin bozulduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Diye. Hem psikolojisi bozulmuş, tedaviye gönderilmesinin değil, suç işlediğini düşünüyorum hı hı. buna karşılık. Biraz çelişkili bir durum var. Yani Biyanet'in haberi bu. Agost Kastesi genel yeni yönetmeni Frontink'in öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davanın 7. celsesinin ikinci duruşmasıydı. Dün ve Bienettin haberine göre tutuklu sanıklardan Ramazan Akgürek ve o gün Samast, tutuksuz sanıklardan Reşat Altay, Ahmet İlhan Güler, Ha Uzun ve Celalettin Cerrah katılmış işte 17 Şubat ayetli yazıyı imha etmem istedi diyor. O da ben böyle bir şey yapmadım diyor. İmha edilmesi ak yüreğin yararına demiş zaten. Böyle tuhaf tuhaf karanlık, alaca karanlık kuşağında dolaşmalı. Cerah demişken FTP'de soruşturması kapsamında iki aydan uzun süredir tutuklu bulunan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkı'nın tahliye edildiği haberi geldi dün. 3 Eylül 2016'da tutuklanmıştı örgüte üye olma. E, suçlamasıyla e, o da serbest bırakılmış mevcut kadrolara müdahale olmadı demiş tarihin en önemli katliamı toplu katliamı davasında da devam ediyor Ankara katliamı diye adlandırılıyor garda e, polisler katliam sanığının ifadesi şöyle olmuş polisler birkaç çocuk ölmüş deyip güldüler beraber selfie çektik diyor yani kan dondurucu e, konuşmalar ceryan ediyor ...evrenselin haberi bu da... ...itirafçı bir yeşe var... ...itirafçı sanık... ...polisler birkaç çocuk ölmüş ama önemli deyip... ...güldüler, benimle selfie çektirdiler... ...demiş... ...şöyle diyor... ...şimdiye kadar... ...hiç illegal örgütlerle ilgimi yoktur... ...ben hayatım boyunca ailemden... ...bir hafta bile ayrılmış değilim... ...koskoca cumhurbaşkanı bile... ...Allah bizi affetsin, yıllarca bizi kandırdılar... ...dedi ben de Halil'in yanında çalışırken beni de kandırmışlar Halil bana asker kaça arkadaşım var evli barklıdır onu da kaçıracağız demiş onu kaçıracağız sen Ankara'ya önden git sıkıntı olursa haber ver demiş Halil'in sadece işçisi olarak emrinde çalıştım diyor ee, örgütsel bir şey yapmadım Patronum olduğu için söylediği her şeyi yaptım. Önden kontrolcü olarak geldim. Yolda iki kere durduruldum ama... ...GBT sorgusu yapıldı ve geçtim. Sonra mola verdik. Antep'e döndük yeğenimle. Polisler bana eline sağlık birkaç da... ...çocuk ölmüş ama önemli deyip güldüler diyor. Bunun kayıtları Grant Dink için olduğu için... O gün Samas'la ilgili e, inandırıcı bulduğumuzu söyleyebiliriz daha önce. Örneği ver çünkü Ya bu cesaret de şey nereden geliyor onu anlayamıyorum. Cumhurbaşkanı damadının bile mailleri ifşa edilip ortaya çıkarılabilirken cep telefonuyla suçluyla beraber selfie çektirmek de ayrı bir cesaret değil mi bir devlet memuru olarak? Ee, biraz da cinnet e, evet. halini gösteriyor ama e, öyle bir cezasızlık durumu olduğu için. E, güven kendine güveniyorlar insanlarda bu sebepten ötürü. Say o dava ne oldu? Bu Red Hack hikayesinde damattan bir şey geldi mi? Doğan Yayın Kurulu Başkanı ile yazışmalar Yani gündem vesaire. değişti. Epey bir değişti gündem. Hmm, peki. Seyfi'ye vaziyeti var. var. <gülüyor> davası. Böyle Ankara katliamı davası böyle. Bir öneri de var. Biraz önce söylediğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayınının kesilmesiyle alakalı olarak dinleyicilerimizden Canan Hanım söylemiş Sadece e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin televizyon kanalında mecbur değilsiniz. Bu konuyla alakalı bunu ben söylüyorum. E, Facebook üzerinden de o yayın yayınları HDP'nin gerçekleştirdiği yayınları da dinleyebilmeniz mümkün. Zaten evet. daha fazla insanların da ulaşabilmesi gibi bir Doğru. durum da mümkün. Doğru ama e, me mecbur onu TRT vermeye. Elbette. Onu kesme hakkı yok yani devlet şeyi olarak. Selfie kesiyorlar. Evet kesiyorlar. Bir dava daha var. Ahmet futbolcusu Deniz Naki ya da Naki terör propagandası iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat etmiş BBC Türkçeyle e, den haberi aldık. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada genç futbolcunun bir yıldan beş yıla kadar hapsi isteniyormuş. Hı. Neden? Sur'dan e, e, Ee, yani şey e, Şaşırdım demiş Böyle bir kararı beklemiyordum Belediye başkanlarının HDP eş başkanlarının milletvekillerinin Tutuklandığı bir ortamda verilen bu karar Beni şaşırttı ama çok mutluyum Karardan demiş <gülüyor> ee, Yani sosyal medya hesaplarındaki Paylaşımlarının ardında Barış olsun savaş olmasın insanlar Ölmesin yaklaşımı Vardı demiş bunu yazdım Ama maalesef yandaş medya bunları yanlış anlattı. Beni hedef haline getirdiler. Ailemi de e, çok e, rahatsız ettiler diyor. Yani şey yazmış Ahmet Spor'un zir Spor Ziraat Türkiye Kupası maçında Bursaspor'u Spor'u 2-1 yenerek deplasmanda çeyrek finale yükseldiği maçtan sonra Twitter hesabına bu galibiyeti <gülüyor> topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden edenlere ve yaralılarımıza adıyoruz, zarmahan ediyoruz. Bıcı Azadi yazmış. Yasasının özgürlük demek oluyor herhalde. Ve e, e, Nak'in avukatı da e, Soran Hardi Mızrak da BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada karar memnuniyet verici ama bunu genele yorumlamak imsal bir yaklaşım olur demiş müvekkilinin beraati için uluslararası baskı olduğunu bugünkü duruşmayı bazı Alman milletvekillerinin de izlediğini belirtmiş Hı. Tabii ki böyle bir sahiplenme karşısında mahkemede kararını verirken hukuki çerçeveye sadık kalmak durumunda kaldı umarım diğer, diğer tüm davalarda benzer tutumlarla hareket eder devam eder demiş hukukçuyuz ve mahkemelerin hukuk çerçevesinde karar vermesini diliyoruz evet biz de diliyoruz şimdi AGM'ye geçelim Kısa bir zamanımız kaldı ama onu şey yapalım AGM açıkp gazete magaine 2 hazırlayanlar. Açık Gazete ekibi Evet, en tehlikeli mesleği sormuştum geçenlerde sana. Sen de galiba doğru bilmiştin. İkinci en e, Gazetecilik bir numara tabii, hiç şüphesiz. İkinci en tehlikeli meslek hangisi? Otobüs şoförlük. Otobüs şoförlük. Elbette, yata. evet. Şimdi yine olmuş. İstanbul'da Zincirlikuyu istikametinde seyir halindeki metrobüste kavga. Eee ya yani şoför durakta durmamış. En, en büyük tehlikelerden biri bu. Durakta, istenen durakta durmayınca şoförlerin hayatı tehlikeye giriyor. Zincirlikuyu'da mı durmamış? Zincirlikuyu şeyde durmadıysa bir sorun var demektir. Duranda durmadıysa Evet, onu bilmiyorum ama buna sinirlenen yolcu da önce şoförle tartışmaya başlamış. Bu sırada çok hoş bir şey var. Yolcu kavgayı an be an kamerasıyla kaydetmiş ama onun seslerini yansıtmayacağız. Ne, nasıl kaydetmiş? Bir tane cep, telefonu... cep telefonu diğer eline yumruğu mu sıkılınmış? Hayır bir başka. Ha, bir başkası. Otobüs yolculuğu da tehlikeli aslında şoförlüğü kadar olmasa da. Sormayın. Şu, şu, burası çok güzel Beğeneceğinizi tahmin ediyorum Yolcu şoförü dövmek için Diğer yolculara seslenmiş Şemsi, Hayır, Şemsiyeniz yok mu Demiş Oo. <gülüyor> Şemsiye istemiş <gülüyor> Harbede yaşanınca Metrobüs Nerede durmuş Köprü. Köprüde ha, ka Karşıya doğru mu gidiyormuş e, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Durmuş Köprün ortasında mı durağında mı köprünün ortasında ama şoför ve yolcu arasındaki sözlü atışma devam etmiş ve yolcu bu sırada belki de günün sözlü olarak da kullanılabileceğini düşünebileceğimiz bir laf etmiş şoföre seni dövecektim ama indim demiş <gülüyor> <gülüyor> köprüde polisler ve diğer yolcular araya girince sonu ermiş Yolcular başka bir metrobüs bu metrobüs kavgaya karışanlar hakkında tutanak hazırlanmış. 23 Eylül'de hatırlanacağı üzere kavga ettiği şoföre şemsiyeyle vuran bir yolcu metrobüsün yoldan çıkmasına neden olmuş. Olayda 11 kişi yaralanmıştı ve birkaç milyon liralık zarardan bahsedilmişti. Epey fazla insan da ya. korkmuştu bu olaydan hatırlattı. Soru şu, niye bıçak satır ya da tabanca istememiş de şemsiye istemiş sadece? Belki dövüş sanatlarında şemsiye üzerine odaklanmıştır. Evet, doğru. Doğru cevap. Peki, silah demişken hemen Denizli'de oğluna terlik fırlatan annenin silahla basit yaralamaya teşebbüs suçundan yargılanacak olduğu haberini de bunun arkasına ekleyelim. Evet. 63 yaşında genç bir anne... 5 yıla kadar hapsi isteniyormuş Denizli'nin Honaz ilçesinde oturuyormuş Şenay Güzel oğluyla tartışmış o da 38 yaşında Hasan Güzel ayağından çıkarıp fırlattığı naylon terliği atmış oğlu da şikayet etmiş polise ifade vermiş Şenay Hanım ve mahkemede Yani savcılıkta... Silah olduğunu bilseydim atma, atmazdım demiş. Kasten basit yaralamaya teşebbüs suçundan 2 ila 5 yıla, 5 yıla varınca hapis istemiyle dava açılmış. Cumhuriyet Savcısı da silah saymış terliği. Yani? 86. madde uyarınca kasten basit yaralamaya teşebbüs suçundan iddianame hazırlanmış. Vallahi bence... Anne de olsa, terlik de olsa şiddet şiddettir. Annenin elindeki terlik de aynı zamanda bir silaha dönüşebilir. Eğer çocuğun ameliyatlı yerine gelirse neler olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Düşünmek bile istedim. yerinde bir karar verilmiş. Anneler bundan sonra ayaklarına denk alsınlar. Öyle ama, terlik fırlatmak, ama, şey yapmak, tehdit etmek falan yok. Savunması da var ama. Ve şimdi ona kulak verebiliriz. Lütfen. Değildir herhalde. Ne bileyim silahı Ben de... ...kavgaya gelince... ...kendim savunmak için terlik fırlattım. İşte naylon terlik bildim. Ha, evin içine giydim dış terliğini. Bunu fırlattım. Nasıl? O sırada neredeydi terlik? Ayağımda. Aldınız. Aldım fırlattım. Benim fikrim değişmedi. Bu ses sonuyla beni... ...yumuşatabileceğiniz <gülüyor> halini diyorsanız... Hayır diyor ki terliğin silah olduğunu... ...bilseydim atmazdım. Bu terlik... ...isabet etsen olacak sanki. yaralama Düşünecekler efendim. Cezam neyse çekeceğim diyor. Burada... Şenay Güzel'in hukuk devletine bağlı kalması gerçekten yü yürek durduracak. insanda hamiyet duyguları uyandıran bir şey. Terliği silah saymışlar. Yapacak bir şey yok. Evladınca kızına terlik atmayan annem mi var ki demiş. Terlikle evladına vurmayan anne bile yoktur demiş. Yeni Türkiye'de artık bunları görmek istemiyoruz. Evet. Zaten. Umarım annem de dinliyordur yayını. Şenay Güzel'in avukatı da öyle demiş zaten. Burada Türk Ceza Kanunu'nun silah tanımı çok önemli. Sıkıntı bu. Müvekkilime izah edemedim demiş. Türk toplumunda terlik annelerin vazgeçilmez bir unsurudur. Silahıdır. TCK'nın 186 maddesine göre cezanın istediği iddianame silah tanımında TCK'nın altın maddesi esas alınmış. Oraya bakıyoruz. Silah tanımı yapılırken saldırı ve savunma amacı yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler. Aynen. Bak diğer şeyler Aynen. diyor. Birçok nesneyi cismi silah tanımlıyor, diyor. şemsiye de bunlardan biri, terlik de böyle biri. Çeşitli terlikler var. Bunda ayrımın yapılması gerektiriyor. Sadece terlik diye bu şekilde bir dana ve düzenlenmesini hukuk açısından değerlendireceğiz demiş her terlik atan anne yargılanacak mı onun önünü açan bu karar bilmiyoruz. Umarım. Şikayet olursa tabii ki terlik atan anneler iki buçuk, ikiyle beş yıl arasında hapiste yargılanabilir. Beş yıl aşağısında yargılanacağı için şey, e, denetimli serbestlik gibi bir şey de verilebilir belki. Devrilebilir. Ama yurt dışına çıkması yasaklanmalı. Evet. Hele kesinlikle. kesinlikle. Ondan sonra rengini gördün mü sen? Seyrettin mi? Abi? Kara mı gene? Ne güzel mor. Böyle ha iyi bak feminist rengi bir terlik atmış kadın. Ne yapalım? Böyle. Bitiriyoruz. Evet efendim. Hepinize günaydın. Günaydın. Diyoruz. Günaydın. günaydın. A checkaste.